zkaste. Kainat, bugün 10 Kasım, Perşembe. Yıl 2016, ay 11, gün 315, Kasım 3. 1438, hicri Sefer 10, 1432, Rumi Ekim 28. Atatürk'ün vefatı, 1938. Atatürk Haftası. Günün malumatı, Atatürk'ün vefatı ve Atatürk Haftası, 10 Kasım 1938. Mustafa Kemal Atatürk. 19 Mayıs 1881'de Selanik'te doğmuştu. Adını Mustafa koymuşlardı. Okulda hocası Kemal adını taktı. Annesi Zübeyda Hanım, babası Ali Rıza Efendidir. 1904'te Kurmay Yüzbaşı oldu. 31 Mart Vak aslında Hareket Ordusu'nun Kurmay Başkanlığını yaptı. 1. Dünya Savaşı'nda da büyük yararlıklar gösterdi. 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıktı. Kurtuluş Savaşı'nı hazırladı vatanı kurtardı. 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet ilan edilince Cumhurbaşkanlığına seçildi. Sonraki seçimlerde de hep arka arkaya seçildi. Mustafa Kemal Atatürk ölene tüm yaşamını milletine adamış bir liderdir. Daima incelenip yorumlanan hayatı ölüm tarihi olan 10 Kasım'la başlayan hafta boyunca filmler, paneller, açık oturumlar ve söyleşilerle yoğun olarak başlamıştır. Günün sözü. Büyük dinimiz çalışmayanın insanlıkta hiç alakası olmadığını bildiriyor. Bazı kimseler çağdaş olmayı kafir olmak sayıyorlar. Asıl küfür onların bu zanlıdır. Bu yanlış tefsiri yapanların maksadı İslamların kafire esir olmasını istemek değildir de nedir? Her sarıklığı hoca sanmayın. Hoca olmak sarıkla değil, dimağladır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Adana seyahatinde. 257 yıl önce bugün 10 Kasım 1759'da Alman ozan, yazar ve düşünür Friedrich von Schiller doğmuştu. Büyük, Büyük Saat'te Marif Takvimi. Ekhalendelakkuqonqodane Ekhalendelakutangqo twane selenqobela qhathaba ke hayimqo qotjane selenqubule qhathaba awumqo qotjane seleqawele qhathaba ke hayimqo qotjane selenqubule qhat channe seleqabele qhatapha mgo chan Açık Gadyo burası 94.9 açıkgadyo.com ve açık gazete başladı açıkgadyo.com.tr. Açık gazete başladı. Ömer Madra, Can Tonbil ve Selahattin Çolak'tan oluşan ekiple berabersiniz. Her zaman olduğu gibi Emre Gümüşer de bize destek veriyor. Günaydın. Günaydın. Açılışımızı Miryam Makeba'dan Güney Afrika'nın yetiştirdiği en önemli şarkıcı, müzisyen ve aktivistlerden biri olan Miriam Makeba ile yaptık onun e, doğum gününü e, kutlamak için yaptığımız bir şeydi ama aynı zamanda e, ölüm yıl dönümü aynı zamanda da kendisinin bu parçası Güney Afrika bağlantısı dolayısıyla Eduardo Galeano'nun Aynalar kitabından anlatacağımız ilginç bölümle çakışıyor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 yayıncı gibi. Bahçıvan Christian Barnard 1967 yılı sonlarında Güney Afrika'daki bir hastanede ilk kez bir insan kalbini nakletti ve dünyanın en ünlü cerrahına, doktoruna dönüştü. Fotoğraflardan birinde görüldüğü kadarıyla yardımcıları arasında bir de Zenci vardı. Hastanenin müdürü onun diğerlerinin arasına karışarak fotoğraf karesine girdiğini söyleyerek duruma bir açıklık getirdi. O günlerde Hamilton naki elektriği ve suyu olmayan bir barakada yaşıyordu. Herhangi bir diploması yoktu hatta ilkokulu bile bitirmemişti. Ama Dr. Barnard'ın sağ koluydu. Hatta onun yanında gizlice çalışıyordu yasa ya da gelenek bir siyahın Beyazların etine ya da kanına dokunmasını yasaklıyordu çünkü. Ölmeden kısa bir süre önce Barnard kabul etti. Teknik olarak o belki de benden daha iyiydi. Netice itibarıyla domuzlarda ve köpeklerde kalp naklini defalarca tecrübe etmiş, sihirli parmaklara sahip o adam olmasaydı Barnard'ın başarısı mümkün olmayacaktı. Hamilton Nacky hastane kayıtlarında bahçıvan olarak görünüyordu ve bahçıvan olarak emekli oldu. Aynalar Eduardo Galeano çeviren Süleyman Doğru Sel Yayıncı Evet tarihte bugüne de kısaca göz atalım. E, 1989'da bugün çok önemli bir olayın başlangıç günü. E, Almanlar Doğu Almanya'dan başlayarak Berlin duvarını yıkmaya başlamışlar. Soğuk Savaş'ın sonunu başlatan önemli bir gelişme olacaktır. 1969'da bugünse Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 31. yılı münasebetiyle Türkiye'nin kalbi Ankara adlı Sovyetler Birliği yapımı belgeselin Türkiye Radyoları televizyonunda DRT'deki gösterimi sırasında yayın ...komünizm propagandası yapılıyor... ...gerekçesiyle apar topar kesilmişti. Böyle ...ilginç bir durumla... ...karşı karşıyayız. İnişli çıkışlı salıncak gibi... ...daha doğrusu atlı karınca gibi... ...bir tarihi var. Türkiye'nin toplumunun... ...başka birçok toplumda da... ...görülebiliyor ama Türkiye'de çok... ...net... ...gözüküyor. Evet... Şimdi günün haberlerine geçelim. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dönümünün 78. yıl dönümünde onu törenlerle anlıyor olduğunu belirtelim. Bu yıl Beştepe'deki Millet ve Kongre merkezinde yapılacakmış törenler. Düzenlenen törenin adresi bu yıl değişmiş. Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dolayısıyla düzenlenen törenin adresi bu yıl değişmiş. Daha önce Dancönerdi defen. Hatırlıyor musun? Anıtkabir'de. Anıtkabir'deydi. Efendim. Şimdi Beştepe'de. Mi? Beştepe'de. E ama bu kişinin e, bu anılması yapılan kişinin mezarının başında anılması daha doğru değil midir? Yani tören olmaz mı anma? Evet. E, bir anma olduğu zaman. Evet. Öyle, işte. Öyle bir vaziyetten bahsedebiliriz. Temsili olarak Mubi Hanım'a gerçekleştirdik. Temsili değil herhalde. 10 Kasım Özel 2 vermiş Hürriyet Gazetesi de Atatürk'ün ardından Dünya Basını'nı anlatıyor. 78 yıllık hasret sürmerşetiyle vermiş ve vefatın ardından dış basında çıkan yazı ve başlıklar ...onun e, dünya çapında... ...nasıl bir lider olduğunu ortaya koyuyordu... ...diyor... ...ve e, mesela Politika gazetesi... Yugoslavya'da ...artık olmayan Yugoslavia'da... ...çıkan bir gazete... ...dünya en değerli liderini yitirdi diye... ...Gatimarini Yunanistan'dan... ...onun heykeli en değerli taştan yapılmalı... ...demiş... ...Mısır'da Egyptian gazet ...Fransız ihtilalinden sonra... ...en büyük devrim diyor... Buenos Aires, Arjantin'den Buenos Aires Herald sınırlı imkanlardan bir gelecek çıkardı demiş. ve bir düzeltme yapabilir miyim müsaadenizle? Yani şey yapılacakmış. Saat 9.05 gece Anıtkabire çelenk koyma ve saygı duruşu yapılacakmış. Bunu belirtelim. Saat 10'da ise Atatürk Kültür Dil, Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Cumhurbaşkanlığı içerisinde yapılacakmış bu etkinlik anlama töreni. Anıtkabir'in içerisinde değilmiş o anlatıyorum Hı. onu düzelteyim. Daha önce de Ato Kongre Merkezi'nde yapılıyormuş. Anlıyor Cumhurbaşkanı, Başbakan, Meclis Başkanı Kongre ve Yüksek Yergin. Evet, evet Kongre Merkezi'nde yapılıyormuş. Düzeltmeyi yapalım haberin detayında yazıyor. genel Genelkurma Başkanı başta olmak üzere çok sayıda davete katılıyormuş. Şimdi işte Beştepe'de yapılacakmış. Kılıçdaroğlu'na davet gitti mi gitmedi mi tartışması var. Politik bir tartışma da oradan çıkmış. CHP Meclis Grubu Genel Başkan. Kılıçdaroğlu'na saat 19 itibariyle bir davetiye gelmediğini ve meclis grubunda Süleyman Sungur isimli bir çalışanın olmadığını söylemişler. Onlar da Süleyman Sungur isimli bir çalışan tarafından teslim alındığını söylemişler aynı zamanda. Davetiye tekrar gönderilmiş. Ee, Tuğrul Türkeş imzasıyla yapılan davete yüksek yargının organları tarafından katılması, yüksek yargı organları başkanlarının da katılması bekleniyormuş ama Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzoğlu'nun katılmayacağı öğrenilmiş. Tuğrul Türkeş yapıyormuş çare başbakan yardımcı sıfatıyla. Evet Cumhuriyet Gazetesi de bugün <gülüyor> özel bir ayrı kapakla çıkıyor Atatürk üzerine ve Yunus Nadi'nin gazetenin kurucusu Yunus Nadi'nin 31 Mayıs 1924'te Mustafa Kemal Atatürk'le yaptığı söyleşiyi vermişler. Şöyle de önemli bir sorusu var ve önemli bir cevap alıyor. Yunus Nadi diyor ki kerameti meclisten beklemek niyetinde miyiz diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yasamadan. Atatürk'te her kerameti meclisten bekleyenler denim diye ilginç bir cevap vermiş. Hı. Mutlak bir e, parlamenter sistem savunuculuğunu yapıyor orada. Milletimiz çok büyüktür. O zilleti ve esareti kabul etmez diye aşağılanmayı ve esir olmayı diye e, yanıtlamış. Öyle ilginç bir şey var. Bu millet zilleti ve kabul etmez başlığıyla ikinci sayfada kapaktan sonra ayrıntılı bir tam sayfa vermiş Cumhuriyet Gazetesi de. Bugün çeşitli yerlerde saat 9.05'te hayat duracak diyor. Atatürk' anma programı saat 9.05'te resmi törenle Anıtkabir'den başlayacağını belirtiyor Cumhuriyet Gazetesi de ve devlet erkanının katılacağı anıt kabirdeki törenin ardından ilk defa bu yıl Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda işte Beştepe'de hı hı. anma programı düzenleneceğini de belirtmişler. İstanbul'daki anma ise 78 yıl önce hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe Sarayı'ndaki odasında yapılacak. Her sene olan tartışma galiba bu sene içerisinde gerçekleşmeyecek gibi duruyor. Yani bu vakit kastedisine ve televizyonun yaptığı yayınlarla çıkan polemikten bahsediyorum. Bu sene şöyle bir birliktelik gerçekleşmiş. İlginç belki duymamışsınızdır diye söyleyeyim size de. Sözcü gazetesi editörü Aytunç Ay Erkin Akit TV'ye katıldığı programda Atatürk'ü anarak 78. ölüm yıl Büyük Kurtacı Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anladığıma buradan iletmek istiyorum demiş. Sözcü gazetesinin editörü Akit TV'ye katıldığı programda, <gülüyor> programda bunları dile getirmiş. Sözcü Akit TV Atatürk. Ee, aynı bir e, ekran ekranda buluşmuş olmuşlar bu vesileyle. Evet. Barış dolanlar işte. Galiba çok e, sınırlı bir e, buluşma olduğunu söyleyebiliriz. E, Türkiye'deki gazeteler elimizdeki gazetelere bakıldığı zaman işte Cumhuriyet Hürriyet gazetesinde görebiliyoruz. E, Atatürk'le ilgili anlama Tören durumlarını Milliyet gazetesinde de var Habertürk'te de Onun dışındaki gazetelerde pek Rastlanmıyor bir de bir günde var Saygıyla anıyoruz Diye bir Şey girmişler Sabah gazetesinde Var, var bir pul büyüklüğünde Onun dışında Trump meseleleri var Akşam gazetesinde de öyle Minnetle anlıyoruz diye bir pul ...var akşamda da... ...sabahtan akşama... ...Yeni Şafak'ta... ...daha... Aynı ...sol pul. alt köşeye... ...aynı pulu indirmişler... ...saygıyla anıyoruz diye... ...dünya ters köşe demiş Trump'ın... ...elimizdeki gazetelerin hepsi yok... ...bugün... ...ama bulabildiğimizde... ...yetiniyoruz... ...Posta gazetesinin... ...bugünkü şeyine de... ...bakmamız iyi olabilir... Şimdi birazdan da neden böyle konuştuğumuzu belirteceğiz. Evet, şimdi günün diğer haberlerine de kısaca bir göz atalım. Öncelikle şeyi söyleyelim ki Donald Trump'ın dünyada çok yankı uyandırdı ve etkiler yarattı. E, milyarder bir iş adamının, emlakçının... E, üç evlilikten beş çocuğu olan kadınlara olan saygısızlığıyla da çok yakından bilinen bir protofaşist diye adlandırılan kişi herkesin beklemesinin altında şey oldu. Seçildi Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni 45 başkanı Hillary Rodham Clinton'ı şaşırtıcı bir Zaferle alt ederek dünyada bütün yankıları olan hem de ekonomik bakımdan da yankıları olan bir şey. Electro College diye yani seçmen, ikinci seçmenler diye adlandırılan bir grubun oylarıyla 279 ikinci seçmenlerin 279'unun oyunu alarak Clinton'ın 218'ini geride bıraktı. Ee, e, i̇şin ilginç tarafı oy olarak toplam oy sayısında az farkla geride olduğu da söyleniyor. Amerikan seçiminin ilginç yönlerinden bir tanesi bu. Kazanan her şeyi alır mantığıyla işlediği işte için bazı eyaletlerde sistemler. Evet. Ee, o yüzden böyle bir farklar ortaya çıkabiliyor. Yani yaklaşık 1 milyon oy fark var diye düşünüyorduk, bakıyorduk ama belki de son e, oya bakıldığı zaman Hillary Clinton daha fazla almış olabilir ama bu fark etmedi. E, ve konuşmasına da seçimdeki rakibi Clinton'la yaptığı telefon konuşmasına değinerek başlamış. Zafer konuşmasında bütün Amerikalıların başkanı olacağım demişti. Dün günün sözü olarak yolladık bunu sitemize de. Fakat çok acayip bir şey. Çünkü en az 11 milyon kişiyi Amerika'da yaşamakta olan ve kendilerini Amerikalı olarak gören ama kağıtları tamamlanmamış olan, eksik olan, ruhsatları olmayan çalışma ruhsatları falan olmayan insanların hepsini atacağını söylemişti. Herkesin bütün, tüm Amerikalıların başkanı olacağım demesine rağmen yani e, başta daha iyi birinci günden 2 milyon insanı atacağını açıklamıştı zaten seçim kampanyasının bir gününde mi yoksa seçildikten sonra seçildikten birinci... sonra birinci gününde hı hı. Ayrıca da ondan sonraki kısa süre içinde de 11 milyona yakın insanı çıkaracağını ülkeden illegal göçmen diye bakılıyor onlara ama onlar kendilerine Amerika Amerikalı gibi bakıyorlar. İşte öyle bir çelişmede var. Çağın en büyük çelişmelerinden birini yaşamaktayız zaten. Bir de çağın en büyük duvarlarından birini de meksika sınırına kurmayı düşünen bir adamdan bahsediyoruz. Bütün Amerikalıları temsil eden böyle bir duvar koymayı düşünüyor. Evet önümüzdeki günlerde çok fazla tartışılacak ama bir yandan da göçmen bir kadınla evli olduğunu da unutmayalım da Trump'ın. Yani göçmen karşıtı politikaları bu şekilde... Ne... Kendi içerisinde yaşadığı hayat içerisinde görmüştür muhtemelen ama ne şekilde gerçekleştirecek önümüzdeki günlerde göreceğiz. Son derece kolce... önemli bir nokta bu. Senin sözün ettiğin. Şimdi bütün seçim kampanyasının ana noktası bu göçmenler yabancılık durumu oldu Trump'ın kampanyası için. Evet. Ve Amerika Birleşik Devletleri medyası bütün devasa televizyonları ve diğer radyoları gazeteleri, dergileri ile birlikte ve hatta şey de katabiliriz bunun içine internet sitelerini de medyalarını tek kelime etmediler. Halbuki Melania Trump karısı, üçüncü karısı illegal bir göçmendi. Bundan bahsedilmemesinin yeryüzünün en Berbat şeylerinden, sahtekarlıklarından biri olduğunu da söyleyebiliriz medya açısından. Evet ama yani bir yandan da şeyi hatırlatmak gerekiyor. Yanlış anlamayın sakın. Legal, illegal göçmen diye bir şey açık gazete. ha Kendisi yapıyor diye. Sadece evet. onu sormalıydılar. Evet. Yani siz böyle diyorsunuz. Atacaksınız öncelikle 2 milyon sonra da 11 milyona Varan insanın kağıtları yok diye. E, bizzat karınız de da bu durumdaydı. Buna ne diyorsunuz denmesi gerekiyordu. Yoksa bizim illegal, illegal göçmenlikle herhangi bir sorunumuz yok. Hiç şüphesiz evet, evet. Yanlış anlaşılmasın. Ama bu da Amerikan medyasının, büyük riyakarlığının bu konuyu gizlemesinin e, yerleşik medyadan bahsediyorum. Tabii ki democracy now gibi ve Common Dreams gibi yerlerde bu konuyu zaten oralardan öğrendik biz. Melania Trump'ın da aynı zamanda bir kağıtları olmayan bir göçmen olduğunu ama seçim kampanyasının yani önemli de bir konu da değil zaten. ama evet. O yapmış olduğu için kilit taşı bununla kazandı yani belki de. Ezik beyazların, öfkeli beyazların öfkesini alarak orta alt orta sınıfların filan E dolayısıyla medyanın çok büyük bir rolü oldu. Bunda konuşmamız lazım. Evet. Yani eee Claire Clinton da yaptığı bir açıklama var. Ben de bundan ötürü bir hayal kırıklığından uğradım. O da milyonlarca Amerika Birleşik Devletleri vatandaşının daha hayal kırıklığına uğradığını söyleyerek başlamış sözlerine. Bizim kampanyamız aslında tek bir kişi, tek bir seçimle ilgili değil. Gördük ki bizim devletimiz bildiğimizden, tahmin ettiğimizden daha da bölünmüş, daha bölünmüş haldeymiş demiş. Bakın artık devletlerin bölündüğünü de görebiliyorlar başkan adayları. Tek millet, tek devlet, tek Amerika Birleşik Devletleri dememiş. Ee, bunu zaten yakın zamandaki Suriye politikanızdan anlaşılıyor diye de bir danışmanlarının söylemesi lazım aslında. Birbirlerini vuran insanların da gelen silahlarının aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri'nden temin edildiğini gazeteler yazıyordu. Sadece dış politikasında değil iç politikasında da Amerika Birleşik Devletleri galiba bölünmeye uğramış. böyle Clinton'da Eski Dışişleri Bakanı da bunu net bir şekilde dile getiriyor bu seçim mağlubiyetinin ardından. Amerika'nın büyüklüğüne inanıyorum. Biz bu sonucu kabul edeceğiz demiş. Kabul ede kabul edecekler mi seç seçim sonuçlarını. Hmm, iyi. Ona liderlik etme şansını açık görüşlükte sunmalıyız. Biz ona saygı duymakta kalmayacağız. Ona da değer vereceğiz demiş. Hala şey gibi konuşuyor böyle. Ona değer vereceğiz. Kim Neyse. konuşuyor böyle? Hillary Clinton. Hmm. Donald Trump hakkında. Ona da değer ona değer de vereceğiz demiş. Tabii ki hukuk sinir, sinir hala geçmemiş. Yani galibiyet, mağlubiyeti gördüler ama sinir hala devam ediyor sanırım. Bir de, Tabii de ki hukukun, belki de idrak problemi de vardır. Çok zor kabullenmesi böyle şeyleri. Bazı şeyleri kabullenmek çok kolay olmayabiliyor. En bu, ilginç efendim. Böyle kötü bir seçim kampanyası sırasında kabul etmeyeceksiniz de neyi kabul edeceksiniz? Sadece medya coverçlarının medya sunumlarını satın almışsınız. Ya da bir şekilde bunları temin etmişsiniz. Bütün gazeteler, anket şirketleri sizin galibiyetinizden bahsediyor. Neredeyse hepsi sizi galip olarak gösteriyor. Hatta önceden atik davranmaya çalışan posta gazetesi gibi gazeteler önceden sizi galip bile ilan ediyor. Bu konuyla alakalı bir özür de yazmışlar. Özürmekle de yapmışlar. Öyle mi? mi? Evet. İlk ve son olacak diye izleyici, okuyucularından da özür diliyorlar. ama yani Posta gazetesi ne demişti? Hillary Clinton'ı başkan ilan etmişti. Evet. Hillary Şu Hillary şekilde bir özür de yayınlamışlar. Hillary Clinton başkan <gülüyor> demişti değil mi? herkesden önce duymak ve duyurmak. Her gazetecinin özlemi budur. Benim değil. Önceki gecede duygumuz buydu. Amerika'daki siteler, tv'ler, yorumcular, uzmanlar ve ilk açılan sandıklar, anketler doğrulandı dediler. Onlar da dedik demiş. Atık davranalım dedik. Taşra'dan gelen oyları beklemeden Hillary Taşra dedi de Pensilvanya. Ha, neyse. <gülüyor> eee gelen oyları beklemeden Hillary Clinton'u tahta da var aynı zamanda. Hillary Clinton'ı başkan oh, ilan aynen. ettik. Georgia, hepsi <gülüyor> taşra. Neyse. Taşradan gelen oyları beklemeden Hillary Clinton'ı başkanı ilan ettik. Aşırı sürat felaket felaket getirdi. Postaya yakışmayan bir hata yaptık. Posta tarihinde ilk ve son bu. Siz okurlarımızdan bizi affetmenizi rica ediyoruz demiş. Gerçekten de kötü bir durum. Yani bu gazeteyi hazırlayan editörler için de utanç verici bir durum olsa gerek. Neyse fazla üzerine gitmeyelim. Yok ben... Hızlı başka... gitmeyeceksiniz demek ki böyle. Konuları. Evet. Yani bir gazetecinin gazetenin en büyük görevi çabuk mu vermek diyor. Neydi bir daha açıklamak. Her gazetecinin özlemi herkesten önce duyurmak ve duyurmakmış. Gerçekleri mi? Yoksa... <gülüyor> Hab Habericanın <gülüyor> gerçek nedir ki? Gerçeğin bir önemi yok. Her bir şeyi önceden duyurmak. Evet olur. evet. ...fakat şeyi de atlamışlar tabii... ...belki bunu söyleselerdi... ...daha komik olabilirdi... ...bu 68 yıl önce... ...bugün diyebiliriz... ...çok ilginç bir şey olmuştu... ...1948'de... ...Chicago Daily Tribune gazetesi... ...Amerika'dan... ...bir baş başka gazete... ...Posta, hı hı. Amerikan postası... ...bu Chicago postası diyelim... ...68 yıl önce... Şey, seçimler, seçim sonucunu erken ilan etmişti. Dewey, Truman'ı yendi diye, alt etti seçimlerde diye kocaman bir manşet çekmişti. Halbuki Harry Truman kazanmıştı. Harry Truman da kazandıktan sonra o gazeteyi alıp, Chicago Tribune gazetesini ve onunla gülümseyerek poz vermişti. Belki şimdi de gönderirlerse Trump'a. Bu posta gazetesine o da bakın diyebilir. Yeni dış politikam diye. <gülüyor> Yeni <gülüyor> dış politikam diye. Evet tabloid gazetesi postada böyle yanılmış oldu Neyse, ne yapalım. Gerçekten de üzüntü verici editörler açısından empati kurmaya çalıştığınızda böyle bir durumla karşılaşıyor olmanız ve gazete tarihine böyle bir şeyle anılıyor olmanız geçmiş olsun. E, son olduğunu nereden biliyorlar? kararlılarmış. Niye öyle diyorsunuz ki? Hı. Son olacak diyorlar bu. Hatta üç tane de ündem koymuşlar. Üç ündem koyduğunuz zaman ne oluyor? Daha mı sinirli oluyorsunuz? Daha mı kararlı oluyorsunuz? Tabii. Ündem, ündem, ündem. Radyocu olduğunuz için böyle şeyleri söyleyemiyorsunuz. Mesela. Bak bunlar ündem. Tamam efendim anladım. Neyse posta de böyle demiş. Hillary Clinton'la farklı şekilde konuşmamış. Ee, evet. Şimdi bu bütün konuşuyordu. Bütün uğurlu olsun. Tanrı Amerika'yı korusun demiş. Ee, evet, Hillary Clinton. Clinton. Şimdi bakıyoruz bütün haberlere evet yani Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimleri BBC'den de var. Diken.com'da da var. Donald Trump zafer konuşmasında Amerikan rüyasını yeniden kuracaklarını belirtmiş. Bütün Amerikalıların başkanı olacağım demiş. Bunun kadar inandırıcılıktan uzak ikinci bir laf bulmak kolay olmasa gerek. Yani dünyanın en bölünmüş ülkelerinden biri Türkiye gibi tıpkı Amerika'da öyle. iyice ortaya çıktı zaten ama öyle demiş. Robert Deliro'da dahil mi? Evet. Onu da başkan olacakmış yani. Onu da başkan olacakmış herkesin. Şeyde Euro News'da mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde başkanlık seçimlerini Moskova yönetimine yakın bir isim olarak bilinen <gülüyor> ...Donald Trump'ın kazanması... ...Rus basını ve kamuoyunda geniş yer buldu diyor... ...Ruslar Trump'ın seçilmesinden memnun... ...görünüyorlarmış... ...Rusya Devlet Başkanı Putin de... ...bunu doğrular şekilde... ...ilk liderlerden biri olmuş... ...ilk hangisi de... ...tam tespit edilmemiş ama... ...Bula da Doğçe Belen'in haberi... ...Rus-Amerikan ilişkilerini... ...Trump'la birlikte krizden çıkarmayı... ...beklediğini belirtmiş... ...haydi ya Allah... Bismillah demiş şu, mi bilmiyorum ama. Çamileri kapatacağım, ülkedeki Müslümanları göndereceğim demeseydi aslında şu anda belki İstanbul sokaklarında da aynı şekilde kornalara basıp Trump'ın galibiyeti, hileri karşısındaki galibiyeti kutlanıyor olacaktı. Ama böyle bir hata yaptığı için dünya üzerindeki bütün neredeyse İslam'la e, e, dahil olan ülkelere bir şey yok. E, tepki, çok yoğun bir sevinç gösterebilme gibi bir şey yok. Burada. Yok evet. Maalesef. Fakat hayırlı uğurlu olsun demişler değil mi? Hayırlı şey, olmasını umuyorum demişler efendim. Türkiye'den değil mi? Evet. Ee, evet. Önceden bir set çekti yani Trump diğer Müslüman ülkelerle beraber Müslüman ülkeler karşısında kendisini. Ama Ankara Trump ortaklığımıza zarar vermez demiş. Emin miymiş o da? Öyle diyor. Deutsche Welle'nin haberi bu. Hillary Clinton gelseydi acaba neler olacaktı diye merak etmiyorum Şu andaki gidişatın aynı şekilde devam edeceğine başka bir görüntü gelmiyor gözümün önüne. Hillary Clinton'ın seçilmesine dair. Şimdi bir şeyler değişecek ama ne değişecek tam olarak bilmiyoruz. Muhtemelen kötü şeyler olacak. Daha önceki seçim vaatlerinden gidecek üzere duvarlar, iptal edilen anlaşmalar, yasa dışı göçmenlerin ülke dışına atılması gibi durumlarla karşı karşıya kalacağız. Her şey konuşuluyor. Yani konuşulmayan bir tek konu var onu birazdan yapacağız ama her Soru şey teknolojik. konuşuluyor Trump'la ilgili olarak yani Putin nasıl Türkiye nasıl karşıladı borsalar ne oldu düştüler işte Japon Nikkei endeksi 225 büyük şirketi kapsayan %5.5 yaklaşık puan kaybıyla seansı tamamlamış Hong Kong, Tayvan ve Avustralya borsa endeksleri de %3'e varan oranlarda puan kaybetmiş Alman borsa endeksi birleşik DAX 2.9'luk düşüşle başladı filan diyor Clinton kazansaydı peki artacak mıydı? Bilmem Yoksa seçimler olduktan sonra sürekli böyle şeyler oluyor mu? Dünya döviz piyasalarında böyle satayım. piyasalarda falan. Yok yok olmuyor. Olmuyor. Bu beklenmedik bir şey bildiğim kadarıyla. Hazırlıksız yakalanıldığı için. Evet. Belki de şöyle bir şey olamaz mı? Medya birerik bu şekiller yansı etti de ardından çünkü bu borsada birileri kaybettiği zaman birileri kazanıyor ya. Kendi kazanmaları için aynı şekilde de buradan bu sonucu çıkarıp kârına kâr katmak amacı güdüyor olamaz mı medya organlarının sahipleri de? Tabii olabilir. Yani bilmiyor. Belki i̇şte çok herkes konuşmuş. Yani Hillary Clinton falan. hayal kırıklığından bahsetmiş. Barack Obama çok çabuk fark ediyorsunuz şunu. Başkanlık ve başkan yardımcılığı hepimizden büyük olgular demiş. Çok büyük fark vardı. Profesyonelce davrandılar falan. Rahat geçiş yaptık demiş. Kendinden önceki yönetimden bahsediyor. Evet. Şimdi geçiş olmayacak mıydı şu an? Olacak diyor inşallah. Ee, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem de hemen e, kur tarafında endişe edilecek bir durum demiş. Yani başkanın seçilmesi konusunda hareketlenmesi üzerine piyasaların seni sorduğun soruya çok geçmeden düzelir demiş. Türk ekonomisinin ne kadar sağlıklı olduğunu da ayrıca gösteriyor diye bir yorum yapmış. Bizi öldürmeyen hacı bizi güçlendirir değil mi? Evet. Güzel. Trump Keşke Türkiye ilgili hangi politikaları sabunuyor BBC Türkçe'de var. Amerika'da son dönemde kırgın tırnak içinde olan Ankara. Washington'ın yeni yönetimiyle ilişkilerin yine stratejik ortaklık prensibinde ilerleyeceğini inanıyormuş. Doğu Çevre'den Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan işte zaferi hayre yoralım. Amerika'da yeni bir dönem başlıyor diye bir tespit var. Binali Yıldırım da başbakan. Gülen cemaati lideri Fethullah Gülen'in iadesini istemiş hemen. Bir yani koltuğuna otursaydı adam yahu. Evet olmamış. Bütün bunlar konuşuluyor. Bir tek konu var. Konuşulmayan. Metin Münir yazmış mesela Amerika Tayyip Erdoğan'ına iktidara getirdi diye bir yorum yapmış. Konuşulmayan tek konu nedir? Genelleme yapılmaması gerektiği böyle konularda. Hı? Nedir efendim? Ee, gezegenin bir numaralı sorunu Nedir? İzege'nin bir numaralı sorunu nesli tükenen pandalar. Ee, onun da, o da. Onun da O da içinde olmak üzere. Yani Çünkü bambular. Diye bir şey duydun mu? İşte onu anlatmaya çalışıyorum. Bambu bitkisinin <gülüyor> bir şekilde ortadan kalkması gibi bir durum söz konusu. Bu bitkiyle beslenen hayvanlar yani pandalar gibi hayvanlar aynı zamanda bunları yiyemedikleri için aç kalıp ölüyorlar. İnsanların oldukları yerlere doğru gidiyorlar ya da rezervarlara tıkanmak zorunda kalıyorlar. Peki bu bambular neden ortadan kalkıyor diye soracak olursanız şu anda ısınmak için ya da enerji yaratmak için ortaya çıkardığınız fosil yakıt endüstrisinin dünya üzerine yarattığı etkiden ötürü pandasından insanına kadar, karıncasından balığına kadar her şey etkileniyor. Altıncı büyük yok oluşun eşiğine gelmiş durumda zaten evet. yeni insan çağında. Ve Trump'ın bu konuda dünyadaki en büyük inkarcılardan biri olduğu e, konusu tamamen bütün bu BBC'den Dolce Velesi'ne, Türkiye'deki bütün gazetelerden, radyolardan yani yerleşik medyanın tamamında tek kelime yok. T24'te vardı. İklimle ilgili var mıydı evet. ben görmedim. T24'te danışmanı üzerinden e, konuyla alakalı bir şey yapmışlardı. Onu şimdi inceleriz belki sen de bulursan. Ama ben e, çok dikkatli bir tarama yapmaya çalıştım ve bulup çıkarttım. İklimle ilgili neler söylediğini, Paris'te neler olacağını, yani Paris diyorum bir şeyde, Marrakeş'te kızılca kıyametin kopacağını dün Ümit Çayin ile de konuşmuştuk. Gerisini yapacağız 100 günlük planı Amerika'yı tekrar büyük yapmak üzerinde neler olup bitiyor Kızılderililerin yerlilerin büyük mücadelesi falan. hepsini konuşacağız ama gerçekten çok zorlu bir döneme giriyoruz gezegen olarak insanlar ve diğer canlılar olarak ormanlar filan sular ama onu birazdan konuşalım achukaste walaleminisotiwa <mukas> mata msanqa mama yaya yaya yaya ile Miriam Makeba hepimizin pek çoğumuzun Miriam Makeba olarak kısaca bildiği Mama Afrika sıfatına da sahip olan sıfatın haiz olan diyelim çok önemli bir müzisyen ve aktivist onun ölüm yıl dönümü 9 Kasım 2008'de bir İtalya'da Bir konser verip Roberto Saviano'yu yazar, Roberto gazeteci ve yazar Roberto Saviano'yu desteklemek için Camorra'ya karşı, mafyaya karşı mücadelesinde verdiği bir konserde, kampanya bölgesinde konserden sonra hayata veda etmişti. Ama bütün ömrü boyunca e, Afrika müziğini dünyada popülerize eden, yaygınlaştıran, ünlü pata pata şarkısı var onu çalmadık 1957'de kaydetmişti Amerika Birleşik Devletleri'nde yayınlandı 67'de ve ta bizim kuşan gönlünü o zamandan çalmıştır ve pek çok önemli müzisyenle konserler verdi Harry Belafonte başta olmak üzere Paul Simon ve ...kocası Hugh Masekela ile beraber... ...o da çok önemli bir müzisyen... ...bir de aktivist Stoke Lee beraberdi... ...o da e, ilk kocasıydı... ...yanılmıyorsam... ...ve apartheid sistemine karşı... ...yani yeryüzünün en acımasız ırkçı... ...ayrımcı sistemi olan Güney Afrika'daki... ...kampanya karşı büyük bir mücadele verdi... Ve pasaportunu iptal etti bu yüzden Güney Afrika'nın o zalim hükümeti. Ve vatandaşlığını elinden aldı. 63'te 1963'te de dönemezsin ülkeye dedi. Hmm. Ama apartheid sistemi sonunda çöktü ve ilk defa 1990'da ülkesine dönüp çok başarılı konserler verdi. Orada da Mandela'nın da çok saygı duyduğu önemli isimlerden bir tanesi Miriam Makeba'ya bir günaydın daha diyoruz evet. burada evet dönersek şimdi Trump meselesini ben şöyle bir e, hazırlık yaptım şimdi birkaç saat geçtikten sonra artık bakıyoruz ne olacak filan diye hiç kimse e, doğru dürüst ya, ya, yani şeyden yerleşik basından diyelim ana akımdan pek bahsetmiyorlar ama Trump çok açık bir şekilde Paris anlaşmasını geçen yıl bu vakitlerde yapılan iklimle ilgili anlaşmayı tanımayacağını, yırtıp atacağını söylemekle işe başlamıştı. Aynı zamanda fosil yakıtların yani kömür, petrol ve doğalgaz, fracking bütün yöntemlerde dahil bütün av, onun Ona yeni yatırımlar yapacağını söyledi yani gezegenin en büyük düşmanlarından biri olarak gözüküyor bir şey diyebilir miyim bir şey sorabilir miyim bu olay bu olay kurulu mı bu yani bir anlaşma yaptığınız zaman imza attığınız zaman bir taraf hayır artık değiştikten sonra muhatabınız değiştikten sonra hayır artık ben bunu yapmayacağım dediği zaman eliniz kolunuz bağlı bir şekilde seyretmek zorunda mı kalıyorsunuz? ...daha önce verilmiş olan sözlerin bir anlamı yok mu? Sadece bu iklim meselesiyle alakalı... ...Tariz Anlaşması'yla alakalı söylemiyor. Uluslararası hukukun ayaklar altına alınmasının... E, ...maalesef çok yaygın örneklerinden... ...sonuncusu sadece bu yani... ...o kadar yaygın ki... ...uluslararası hukuk ortadan kalktı. Yani bazı ülkelerinin kendi içinde de hukuk... Hı -hı. ...kalkıyor. Hukuk güvenliği diye program koyduk... ...tekrar işte... Bahri Belen'in yani hukuk güvenliği yok. Uluslararası hukuk güvenliği de bir şekilde yok artık yani. Tamamen belirsizliklerle doldur bir çağda gibi evet. yaşıyoruz o zaman. Yani anlaşmalar imzalansa da bir şekilde vazgeçilmeler olsa da her an her şey olabilir diye sürekli bir arkamızı kollayarak hareket etmemiz Aynen lazım. Aynen 1648'den beri kurulu olan uluslararası düzenin temelini teşkil eden yapıyı da Artık bozmuş durumda insanlar yani. İnsanlar diye yöneticiler ve şirketler. En önemlisi fosil yakıt şirketleri çok, zaten. Çok ilginç değil mi? Yani %1'in e, şu andaki elinde bulunan maddi varlığın dünyanın geri kalan %99'un maddi varlığından daha fazla olmaya başladığı bir dönemden geçiyoruz aynı evet. zamanda. Bunu söyleyen de e, Oxfam'dı yanlış hatırlamıyorsam bu senenin evet. başında. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin başında. Dünyanın büyük iş adamlarından bir tanesi var. O %1'in içerisinde olan muhtemelen insanlardan da bir tanesi var. %1'in içinde olduğuna şüphe yok. yani şöyle Doğrudan yönetiyorlar artık evet. dünyayı. Temsili olarak kendi koydukları insanlar tarafından da değil. Bir Ve... fiil kendileri yönetiyorlar. Ve yani bir... Yönetmeye başladılar. Yani belki de 800 bin yıldan beri ya da milyonlarca yıldan beri gezegenin içinde bulunduğu en tehlikeli durumun olduğu yani artık bütün bilim yani jeofizikçiler fizikçiler kimyacılar tarafından ortaya konmuş hatta Nobel ödüllü kimyacılar tarafından da yeni antroposan çağına girdik ve altıncı büyük yok oluşa hızla sürükleniyoruz yani zaten yüzde üçte ikisi yok olacak diye yeni açıklama yapıldı türlerin çok yakın bir süre içinde yok oluşta bu sırada Bir Paris anlaşmasını iptal edeceğim diyor, iki fosil yakıt altyapısını yeniden yapılandıracağım ve kömüre üçüncüsü kömür endüstrisine yeni bir çığır açacağım dedi. Bunları açıkça derlemişler zaten Common Dreams'den okuyorum. Ve dördüncüsü de iklim değişikliğinin diye bir şey yoktur, bu bir sahtedir. Çin'in başımıza sardığı bir beladır diyen bir adamlar. Ne olacak mesela bunları yaparken Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insanlar da eli kolu bağlı bir şekilde hadi Trump yap bakalım diyerek bekleyecekler mi? Yalnız Amerika'da dünya Beklemeyecekler tabii. İşte çok büyük bir mücadele geliyor. Şimdi bunun belki Herkes de beklenmesi gereken çok önemli birkaç nokta daha var. Mesela e, iklim ve bütün bu çevre mücadelesinin en kırılma noktası işte bu Kuzey Dakota e, Dappel dedikleri Dakota Access e, Pipeline Dappel dedikleri e, 2000 kilometreye yakın fosil, e, şeyin petrol boru hattının inşası meselesi. Donald Trump'ın orada yatırımı oldu. 100 bin dolar müne bizzat yatırım yapmış bir adam ...Amerika'nın başında ve yerliler... ...diyorlar ki bizim bütün hayatımız... ...bütün anlaşmalar, kendi toprağımız... ...egemen toprağımız, ata... Topra ata ...şeylerimiz burada, kutsal... ...eşyalarımız... ...anıtlarımız filan... ...taşlarımız, dikili ...yerlileri işte onlar... ...ve... Biz ne suyumuzu veririz, su hayattır. Ne de toprağımızı veririz. O egemen toprağımızı. Yeti birden mi yapacak şu anda şey peki? Barako bana diyorum geçmiş. Başbakan andım kusura bakmayın başkan andım. Donald Trump aynı şekilde yatırımlarına devam edip bir yandan da Amerika Birleşik Devletleri politikasını mı yönetecek? Evet. Çok iyi değil mi? bir Çok iş adamı iyi. için. <gülüyor> Müthiş yani. Hayal gibi. Becky Chung diye birisi demiş ki Afrika zaten yanıyor ve e, Afrika için bizim kıta için Trump'ın seçilmesi gerçek bir felakettir demiş hı hı. E, bunu, pardon belki Chung değil Jeff, Jeffrey Kameze Friends of the Earth grubunun Afrika evet. e, bölümü başkanı söylüyor bir öyle bir an geldi ki dünyanın geri kalanı bir an bile tereddüt etmemeli ve e, bu Son derece tehlikeli iklim değişikliğiyle mücadele için bütün taahhütlerini bütün kuvvetle yerine getirmelidir. Başka yol yok diyor. Afrika'dan çıkan ses bu. Becky Chung da Sustain US adlı kuruluşun başkanı. Demin yanlış söyledim. O bundan önümüzdeki 4 yıl çok kritik demiş. Amerika için konuşuyor. Yani bu Trump'ın seçilmesindeki felaket. Önümüzdeki yolun açıkça ortaya konduğunu gösteriyor. Mücadeleden başka yol yok diyor. Yani Donald Trump öyle şeyler söyledi ki en son NATO'dan çıkmaktan da bahsediyordu. NATO'dan da yapılmış bir açıklama var iş birliğimize devam onu umuyoruz diye. Amerika Birleşik Devletleri tarafından bir yandan da oluşturulmuş bir yapıdan bahsediyoruz Her şeyden çıkmaktan bahsetti en uç şeylerden bahsetti. bu ne derece hangilerinde yapabilecek? Hep beraber göreceğiz. Göreceğiz ama o kadar ilginç açıklama yani şeyler var ki araştırma. Mesela Food and Water Watch diye çok önemli bir kuruluş var. Yakından takip etmeye çalışıyoruz. Onun direktörü Venona Houter şeyi söylemiş. Trump kampanyası zaten bir geçiş onun geçiş ekibi şirketlerin lobicileriyle dolu Bunları görüyoruz. Bir tane isim vereyim demiş. Enerji danışmanını kim seçmiş? Kim olarak? Yeryüzünün en zengin insanları olan bir numara. Yüzde birin, on binde birin bir numarası. Kok biraderler. Kömür ve şey işindeler. <gülüyor> Petrol işindeler. Onların lobicisini enerji bakanı yapıyor. Harold Hem adını buraya yazalım. Eee iklim değişikliği bir yalandır dedi. Enerji danışmanı da Kok Biraderlerin danışmanıymış. Enerji Bakanı da Harold Hem. Ha, o Harold Hem de bir e, petrol e, zenginiymiş zaten. E, ve e, çok ilginç Ma Mike Pence. E, Mike Pence zaten daha da korkunç başkan yardımcısı fakat en büyük iklim inkarcısı belki de bütün dünyadaki en büyük iklim inkarcısı kim CEI diye bir kuruluş var Competitive Enterprise Institute yani serbest e, e, dünya pazarı işte institüsü diye bir think tank var ...onun başında Myron Ebel var... Ya, ...yıllardır takip etmeye çalışıyorum... ...her söylediği kalp çarpıntıları... ...yaratıyor bende adamın... ...onu... ...EPA'nin başına... Geç, ...geçiriyormuş... <gülüyor> ...ben hala bardağı dolu... ...kısmından bakıyorum ve hepiniz orada... ...beliğiniz be kelimesine buraya çok uygun olucu düşeceğini... ...düşünüyorum yani şey yok artık böyle gizli kapaklı bir şekilde e, ya, kimsenin bilmediği anlaşmalarla gizli manevralar yapma gibi yok, bir ihtimal yok. Hep Hepsi açık açık yaptık Son makalede de bundan bahsediliyor. Görünür bir kötülük var artık ortada. Mücadele etmeniz gereken kişiler ve hareketler zaten aynı şekilde belli burada ve net bir şekilde de görünüyor. Artık mücadele etmekten başka bir şey kalıyor mu ortada? Kalmıyor. Kalmıyor. Çok açık. Yani John Sovan Saklı bir şey yok artık. Greenpeace ııı e... UK yani Britanya'nın Greenpeace bölümünün başkanı John Sov'un... ...Donald Trump bir iklim felaketinin kendisidir demiş. Hiç şüphe yok bunda. Paris İklim Anlaşması'ndan çıkmak istiyor. Temiz enerji araştırmalarını durduruyor. Hepsini durduracağını söyledi. Bütün Obama'nın bütün şeylerini iptal edeceğini söyledi. Ve aşırı yani zor bulunan petrolleri... işte kutupların altındaki, buzların altındaki ve şuradaki, buradaki ormanlardaki petrolü de çıkartmaya çalışıyor. Yani ama biz bir araya, bir arada ondan daha güçlüyüz demiş Johnson' Devam edeceğiz. Annie Leonard da Greenpeace USA'den Amerika'dan çok kendisiye de mülakat gerçekleştirdiğimiz önemli bir aktivist Annie Leonard ve sanatçı E, ...korku kazanmış olabilir... ...bu seçimi ama... E, zaf e, ...şey... ...cesaret, unut ...ve... E, ...kararlılık kazanacaktır... ...demiş... ...ve May Boogie'de... ...350... E, ...Action diye bir kuruluş var... ...işte Bill McKibben'in da kurucusu olduğu... ...ortak kurucularından olduğu... ...şöyle demiş... E, ...yani... Artık bir derin nefes almanın ve ondan sonra da şimdiye kadar olduğundan çok daha güçle savaşmanın tam zamanıdır. Başka çaresi de yok demiş. Bu işimiz çok daha güçleşti ama imkansız değil. Ve öyle teslim olmayı falan düşünmüyoruz. Trump'ın partisinden getirdiği şeyleri bu nefret dolu retorik ilerici gruplar arasındaki dayanışmayı güçlendirecek hareketimizi daha güçlü hale getireceğiz getirecektir demiş yani Leonard da aynı şeyi tekrarlamış bir arada ön, şu anda artık önlemenin tam zamanı evet, çünkü diyor. bir yandan da şöyle düşünmek lazım bu en ucu en kötüsü en görünür bir şekilde kötüsü Ve yapabilecekleri maksimum şey buydu. Ve yaptılar. Ve hepsi oraya toplandı. Bundan sonra görülmesi gereken şey şu. Önümüzdeki dört sene içerisinde dünyada ve Amerika Birleşik Devletleri'nde neler olup biteceği. Ve bunun bu şekilde devam edilmesinin isteniyor ya da istenmiyor oluşu. Hep beraber göreceğiz. Ama net bir şekilde içten pazarlıklı bir politikanın olabileceğini artık ben düşünmüyorum. Çünkü inandırıcı değil bu insanlar. Evet, bu açıdan belki de iyi oldu. Yani dünyanın en korkunç söylemiyle... ...en korkunç insanlarından biri... yani ...kadın düşmanı, ırkçı... ...kürtaj karşıtı... ...her şeyin her şey var. en kötüsünü temsil eden... Evet. ...bir adam... ...büyük bir yalancı... ...ama e, hiç olmazsa... ...mesela e, artık... ...her şey senin de dediğin gibi apaçık ortada... Aynen ...yani öyle. tartışacak bir şey... ...kalmadı, yani diyor ki açıkça mesela... ...Keystone, Excel, dört yıl... ...boyunca uğraştılar, o petrol boru hattı... ...Kanada'nın, Tarsens denen... ...şey için, onu... ...devam ettireceğim diyor. Keystone'un bütün... ya yani ...Obama'nın yaptığı... ...yaptırdıkları Obama'ya... ...şeylerin de hepsini geri alacağını söyledi zaten. Mesela ondan sonra... ...fosil yakıt üretimi üzerindeki... ...bütün regülasyonları sınırlamaları da... ...kaldıracağını açıkça söylüyor. Ve... ...en gerici yargıç... ...ölmüştü şeyden... ...Antonin Scalia. Onun yerine kimse... ...seçilemedi... Şimdi onun gibi bir adamı seçeceğini söylüyor. Yani olabilecek en gerici adamı. Göçmenleri kapı dışarı edeceğini söylüyor aynı evet, zamanda. Iklim, ben sadece iklim konusunda... Birçok bir şey, konuda var evet. Onun dışında 10 konu var. 100 günlük planında. Oraya zaten belki 9,5-10 arasında biraz daha dönebiliriz. Ama iklim konusunda son olarak Birleşmiş <gülüyor> Milletler'in... Amerika Birleşik Devletleri'nin Birleşmiş Milletler'e yapması gereken ödemeleri de yapmayacağım diyor. ...bütün paraları da çekeceğim diyor. Yani harika bir... ...bütün regülasyonları düzenlemeleri de... ...şirketlerin üzerinden kaldıracağım diyor. Ve... ...bana sorarsan... ...şok doktrini... ...yani Naomi Klein'in söylediği... ...şok doktrini burada da geçerlidir. Yani Amerika şoktayken... ...iyice, bütün dünyada şoktayken... ...yüz gün içinde... ...bütün dünyayı... ...yakıp yıkacak bir... Planı da uygulaması muhtemeldir. Biraz abartıyor muyum bilmiyorum. Ha, bilmiyorum. Bence insanlarda eli armut toplayacaktır diye düşünüyorum. Bunca zamandaki gelen bir gelenek var. ya yani gelenek olmasa bile bir geçmiş var. Bir birikim var. Ve mücadele eden insanlar var. Daha fazla mücadele eden insan olmazsa dünya üzerindeki diğer insanlar da görecektir bu insana destek verenlerin kim olduğunu. Marine, şeyden, Marine Le Pen'den Putin'e kadar herkesin desteğini kazanmış ve tebliğini kazanmış bir insandan bahsediyoruz. Evet. Diğer liderleri de. ...bu minvalde okuyabilmeniz... ...gezegen yanıyor... ...Amerika Birleşik Devletleri gibi dünyanın geri kalanı da aynı olabilir... ...sonra mednexvari bir dünyada hepimiz uyanabiliriz... Evet, ...aynen öyle ve bunun... ...sorumluları da başta medyadır... ...kesin olarak... ...yani yerleşik medyanın... ...tamamen... ört ettiği bir adam... Ee, ve bence sistemdir yani Hillary Clinton'a insanları evet, evet. mahkum eden sistemdir bir yandan da baktığınız zaman yani Hillary Clinton nasıl bir seçim kampanyası düzenledi ki şu anda var olan düzenden farklı bir şeyden ne vaat etti Hillary Clinton insanlara hiçbir o, şey. Ve çok ilginç bu konularda son derece önemli tahlilleri çıkan Thomas Frank'in bir Listen Liberal mesela diye bir harika kitabı vardır. Bir de çok eskiden What is the matter with Kansas diye Harika bir kitap daha yazmıştı Onun bir makalesi çıktı Donald Trump beyaz eve Yerleşiyor Ve onu oraya yerleştirenler Liberallerdir Diyor Yani liberal sınıfın sınıfın ihanetinden bahsediyor Çok ilginç Hillary Clinton nasıl Desteklediğini sahtekarlıkla Filan da medyanın anlatıyor. Belki 9.30-10 arasında da bu konuya dönebiliriz. Çok büyük bir tehlike var. Ama çok önemli bir mücadele şansı da belki de son şansı olarak karşımıza çıkmış durumda. Bunu 9.30-10 arasında şey yapabiliriz. Şimdi ara verelim. Açık Gazete. Evet Açık Radyo, Açık Gazete. Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Arımızdan Ayrılışı'nın 78. yıl dönümünde Onu anmak için şimdi 1925'te Atatürk Orman Çiftliği'nde Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi'nin de yanında olduğu bir yerde yaptığı bir konuşmayı veriyoruz. Tam da Donald Trump döneminde uygun düşen bir konuşmadır. Şimdi onu dinleyelim. Karam Amerikanlar, Türk milleti daf en demokrattır. De şeriyeti... Birbirini sevmeye ve bu müşterek sevdiğe mani olan mazi hurafelerini silmeye dünyayı sul ve huzur sahasına sokmaya medar olacak. Muhtemelen Amerikalılar temsil etmekle müdahil olduğun Türk milletinin yeni Türkiye Cumhuriyeti'nin nisani gayesi işte bundan ibarettir. Açık radyo. Evet, şimdi de Atatürk'ün belki de dünyada e, diğer e, devlet başkanlarından ve devlet adamlarından, devlet yöneticilerinden e, biraz da farklı olarak çok önemli e, barışı savunduğu ve ortak bir birleşmeyi e, dile getiren lirik bir metni var. Şimdi de onu vereceğiz. 1934 yılında Çanakkale savaşından sonra birçok Anzak askeri yani Avustralya ve Yeni Zelanda kol ordusu, and New Zealand Army Corps kelimelerin baş harflerinden gelmiş bir kısaltma. Bu kol ordu Çanakkale'nin kanını savaşlarında epey insan da kaybetmişti. Orada bir Anzak anıtına dikili e, olarak Anzak annelerine hitaben yazdığı e, küçük ama son derece çarpıcı bir e, mektup var metin. Şimdi de onu vererek e, yani Gelibolu'da Karakaya'da ölen Anzakların anneleri için söylediği bir e, metin var. Onu da şimdi dinletiyoruz. yapılan çıkartma harekatı ve muharebeler burada kanlarını dökenlerin kahramanlığını bütün dünyaya kanıtlamıştır. Bu savaşa katılan milletler için bu savaşın sebep olduğu kayıplar ne kadar yürekler acısıdır. Gözyaşlarınız dinmeyen ve evlatlarının mezarlarından endişe ederek nakdini bile düşünen Avustralya ve Yeni Zelanda analarına sesleniyorum. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar gözyaşlarınızı dindiriniz. Evlatlarımız bizim bağrımızdadır. Huzur içindedirler ve huzur içinde rahat uyuyacaklardır. Bu topraklarda canlarını verdikten sonra, artık bizim evlatlarımız olmuşlardır. Açıkçasta. Seyfettin Gürsel ile ekonomik gidişat. Günaydın Seyfettin merhaba. Günaydın merhaba. Bugün can yok birlikte götürüyoruz özellikle de dünkü sonucu yani deprem diye deprem metaforunu kullanmaktan pek hoşlanmıyoruz biz ama Çünkü gerçek deprem yeterince korkutucu bir şey buna rağmen de bu Trump'ın Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanlığı'nı kazanmış olması ...gerçekten hem ekonomide hem sosyolojik temelde de deprem etkisi yaratmış gibi gözüküyor. Öncelikle oradan başlayalım. Dolar ilk seçim sonuçlarıyla rekor seviyeye yükseldiği gibi şeyler vardı. Bütün piyasalarda aslında. Japonya'da, Avustralya'da, New York borsasında, Dow Jones'da filan. Japonya'da ve Meksika pesosu mesela müthiş bir tarihin en düşük düzeyinde geriledi diye bir haberler vardı... Bir de e, dolar Türk lirası kuru da e, başkanlık seçimlerinin sonuçlarıyla birlikte tarihin en yüksek seviyesine ulaştı diye bir haber vardı. Senin daha önce yazdığın iki gün önce çıkan yazıda da siyasal risklerde artış ekonomiyi sarsıyor başlıklı yazısı yeterince kaygı vericiyken bir de bu Trump etkisi deprem diyelim etkisi de eklenince. Bayağı endişe verici Türkiye'nin e, Avrupa Birliği ve işte genel olarak dünyadaki e, yatırımcılar vesaire nezdindeki durumu da endişe verici. Bir bunları konuşalım istersen. Evet e, hatırlatmakta da haklısın bir kere son bir aydır hem Açık Radyo'da bu programda e, hem de işte T24'teki haftalık yazılarımda bu döviz kurundaki döviz piyasasındaki endişe verici gelişmeleri açıklamaya çalıştım. Daha doğrusu bunların temelde yatan nedenlerini. Bunları şimdi çok kısaca hatırlatıp daha beterinin önümüzde bir tehdit olarak durduğunu belirteyim. Sonra konuşuruz bunu da. Bir kere tabii Merkez Bankası'na olan güven çok sarsılmıştı. Her evet. yani ne kadar ben işte tamam faizleri indirmekten şimdilik vazgeçtim dese de Bundan önceki para politikası kurulunda. Bu etkili olamadı ve döviz artmaya devam etti. Kuru artmaya devam etti. Ardından bir e, ikinci müdahale yaptı izleyen haftada. İşte bunun e, teknik ayrıntılarına girmeyelim ama rezerv opsiyon mekanizması diye bir mekanizma, müdahale mekanizması geliştirmişti. yani Bankalar döviz e, mevduatlarının, rezervlerinin bir bölümünü Merkez Bankası'nda tutuyorlar. İşte bunlar da bir gevşemeye gitti. yani Merkez bankalara daha fazla döviz kullanma olanağı sağladı Bu da para etmedi geçen hafta gene artmaya devam etti kur ve bunun üzerine de bu Trump işte depremi artık ne derseniz diyen geldi ama daha beteri de var Çünkü sadece Merkez Bankası'nın olan güven değil öbür taraftan hep vurgulamaya çalıştım artık bundan sonra cari açıkta düşüş değil ki işte son bir buçuk yıldır düşmeye devam etti petrol fiyatları sayesinde. Bundan sonra artış başlayacak diye. Ve bu da tabii ikisi hem Merkez Bankası'na güven sarsılırsa hem de cari açık yeniden artmaya başlarsa bu hiç hayra alamet değil demiştim. Evet. İntekim IMF'den sonra işte bir hafta önce yayınladığı raporda örneğin önümüzdeki yıl %5.5'a çıkmasını bekliyor cari açık oranının gayri safi yurt dışı hızla. Halbuki bu yıl işte 4.5 civarında bitirecek. Ee, şimdi Bunun üstüne Trump geldi. Tamam Trump bütün dünyayı sarstı. Gelişi ee, piyasalar itibariyle söylüyorum ve ekonomik endişeler itibarıyla Bunu siz de çok işlediniz. Açık radyoda tekrarlamaya gerek yok. Ama bence daha daha vahim, daha sert bir ne diyeyim artçı <gülüyor> depremde evet. gelmek üzere o da Avrupa Birliği'nin olan ilişkiler. Özellikle de tabii <gülüyor> müzakerelerin askıya alınma riski ayan beyan artık ortaya çıktı. İşte bugün okuyorum önümüzdeki hafta Dışişleri Bakanları Avrupa Birliği'nin müzakere e, sürecine azgıya almayı, durdurmayı e, görüşecekmiş diye. Biraz önce sen telefon etmeden önce Cumhurbaşkanımız da e, gecikmeden cevabı yapıştırmış. E, diyor ki, e, belki daha henüz sizin dinleyiciler farkında değildir. Ne, değiller, evet. e, hiç, hiç geri durmayın diyor. Geçirmekle kalmayın müzakereleri, nihai kararınızı verin diyor. O zaman diyor herhalde Avrupa'nın minyalancı mülteciyi ağırlama hazırlığı vardır diye de işte malum ıı, tehdidi savuruyor. Yani Suriyelileri sınırlarımı ben kontrol etmem. Hepsi size hücum eder diye ayrıca tehdit de ediyor. Evet bir şantaj da diyebiliriz. bu tabii çok daha büyük bir sarsıntıya neden olabilir Türkiye ekonomisi üzerinde bence bunun üstünde durmakta yarar var artık bundan sonra. Evet şimdi bu yani yazına tekrar kısaca dönecek olursak Merkez Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na güvenin zayıflamış olduğundan bahsettin ama son koz olarak da döviz rezervlerinin kullanılabileceğini ama bunun riskli bir silah olduğunu söylüyorsun. Evet. Neden o? Çünkü Türkiye'nin toplam borcu tamam devletin borcu hem Türk lirası cinsinden ama daha önemlisi döviz cinsinden düşük düzeylere indirildi son yıllarda. Bu bir başarı ama öbür taraftan da özel sektörün hem banka kesiminin hem de firmaların döviz cinsinden borçları çok arttı. Bunlar bir aralarda düşünüldüğünde yani toplam döviz cinsinden dış borç düşünüldüğünde çok yüksek. 200 50 kaç milyar dolara dayandı. Şimdi buna kıyasla Merkez Bankası'nın rezervleri işte çeşitli kriterler kıstaslar var. Hani yeterli ne zaman yeterli olur ne zaman yetersiz olduğu düşünülür. Bunlara bakıldığı zaman hemen hemen neredeyse tüm uluslararası kuruluşlar diyorlar ki Merkez Bankası'nın rezervleri yetersiz. Şimdi elinde tek bir silah kaldı son silah bu silah Merkez Bankası'nın yani faiz artıramayacağına göre e, yani bunun tabii siyasi nedenleri var. E, bu silahı kullanıp da e, şey etme eğer başarılı olamazsa çünkü başarısızlık şuradan kaynaklanabilir ya zaten bunların rezervleri yetersiz e, ellerin dövizi de harcıyorlar kuru düzeltebilmek için diye düşünürse yatırımcılar tabi o zaman tam bir çıpa tarama vaziyetine geçer döviz piyasası yani alıp başını gider hmm, tabi bunun evet. bu kurdaki zaten şimdiden aşağı yukarı %10'a yakın bir değer kaybı var son 3 ayda Türk lirasının ve dediğim gibi bu değer kaybı öyle 15 Temmuz travmasıyla da bütünüyle açıklanacak gibi değil Çünkü orada belli bir yatışma olmuştu Ağustos ayında. Ondan sonra bu söylediğim iki temel nedenle ve tabii son olarak da siyasi risklerin özellikle Avrupa Birliği ile ilişkilerin, köprülerin atılma riskiyle devam etmişti Türk Lirası'nın değer kaybı. E Şimdi %10 zaten bu bile yeterince olumsuz sonuçlara yol açacak ekonomi üzerinde. Birkaç kanaldan en önemlilerini hemen hatırlatabiliriz. Evet Birincisi enflasyon tabii e, Tutmayacak yani ne Merkez Bankası'nın 2017 öngörüsü Ne e, şeyin, e, Hükümetin e, Bu tabii yatırımlar üstünde Zaten durağınlaşmış yatırımlar üstünde Daha da olumsuz etki yapar Dolayısıyla büyüme de tutmaz İşte %5 %4 sözde seneye olacak e, Ki bu yıl Herhalde %3 civarında tamamlanacak Ki o bile şüpheli çünkü 4. çeyrekte Bir canlanma umuyordu hükümet. Bunun da e, olamayacağı yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Örneğin işte dün açıklanan e, şey sanayi üretimi Eylül'de e, düştü. Artık, artış bekleniyordu. E, neyse bu ayrıntılara girmeyelim. Yani büyüme üstünde de çok olumsuz bir etki çıkma ihtimali belirdi. Hele Avrupa Birliği köprüler atılırsa yabancı sermaye akımı da zaten yarı yarıya düşmüştü bu yıl daha da düşebilir. En önemlisi sıcak paraya çok ihtiyacı var çünkü dediğim gibi cari açık artma eğiliminde olacak bundan sonra. Onu döndürme büyük sorun haline gelecek. Yani son tahlilde büyümenin Ee, düşük seyri hatta belki e, %3'ün de altına düşme ihtimali zaten artmaya başlayan sonuç ayda adeta bir suçlama yapan, bundan da biliyorsun çok söz ettik, işsizliği e, bu tempoyla arttırmaya devam edebilir. E, şimdi bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman durum hiç parlak değil ama e, Cumhurbaşkanımız diyor ki Hodri Meydan Avrupa Birliği'ne Ben de size gösteririm demeye getiriyor adeta. Ayrıca bakıyorum şimdi gözümün önünde bu son işte yarım saat önce mi acaba bu açıklamayı yaptı. 11.55 yazıyor. Bu diyor ki bu yılda zaten biz her şahriklerde büyüyoruz diyor. Dünyadaki ortalama büyümenin de üstündeyiz diyor. Bu yılda 3.9 olacak diyor. Ki hiç kimse hükümet dahil, orta vadeli program dahil 3.9 demedi. E son 3.2'ye inmişti büyüme tahmini hükümetin. E, IMF ve başka uluslararası kuruluşlar tahminlerini revize ettiler işte son bir hafta içinde. onlar IMF %2'nin okunu. Evet. Şimdi bu 3.9 nereden çıktı onu da bilemiyorum. Herhalde Cumhurbaşkanımız'ı... Danışmanlı. Onları yeterince doğru bilgilendirmiyor. Neyse bu tabii bir ayrıntı ama hani bir tarafta şunu söylemeye çalışıyorum. Müthiş bir iyimserlik hakim. Buna ne kadar inanıyor hükümet yani bir tarafta dediğim iktidar kanadında. Buna tabii ne kadar inanıyor ondan da emin değilim ama her halükörde müthiş bir iyimserlik havası var. Ama öbür tarafta gerçekler bambaşka. Gidişatın yönü çok daha endişe verici. Ve böyle bir noktaya geldik. Evet bir iki şey sormak istiyorum. Bir tanesi bu yani dövizin bu dövize yönelme kalıcı olarak durdurulamazsa kur alın, alıp başını gidebilir demiştim. Ve o zaman yazında da sözünü ettiğin şöyle bir şey var. Ev yapımı bir ekonomik krizin ayak sesleri de duyulmaya başlar evet. diye bir şey. Bu ne anlama geliyor? Ev yapımı, i̇şte ekonomik krizi. Bu, bunu biraz ima ettim ama açıkçası biliyorsun muhalefet kanadında da genelde hep bir kriz beklentisi hakimdir. Evet. Ee, işte Ben bunlara hiç katılmadım. yani Daha doğrusu rakamlar ya, katılmamın nedeni Öncü göstergeler olsun, gerçekleşen ekonomiyle ilgili çeşitli Makroekonomik göstergeler olsun böyle bir kriz sinyali düne kadar ya da işte yakın zamana kadar aslında vermiyordu. Hep görüntü vasat bir büyüme devam edecek. Vasat büyüme dediğim işte 3 ile 4 arası ki bu giderek 3'e yaklaştı. Zaten son 5 yılda da %3.5 bile değil %3.3 ortalama büyüme. Bu tabii önceki dönemiyle Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kıyaslandığında çok düşük bir büyüme ve bunun toplumsal hem işsizlik hem yoksulluk üzerinde önemli etkisi olması beklenir ve zaten bu etkiler de görülmeye başlandı. Çünkü işte %3.3 ortalama büyüdüğünüz zaman 5 yılda 1.3'te şeyi düş. Nüfus artışı %2 sadece artmış kişi başına reel Türk lirası reel Türk lirasıyla ortalama gelir bu çok düşük. Daha önce yüzle 4'e yakındı. Bu artış ve bir, bir, bir dizi olumlu sonuç da vermişti. E, şimdi bunu bunun rahatsızlığıyla aslında ekonomide de hata yapma e, riskleri çok arttı. Bu uzun bir süre merkez bankası üstünde baskı şeklinde e, yaşandı. Şimdi çok daha e, genişledi. İşte 500 tane en azından TMSF'ye daha yargı karar vermeden patronlarıyla, yöneticileriyle, sahipleriyle ilgili 500 şirket devredildi. Bunları yönetmesi mümkün değil TMSF'in kayyumlarla vesaireyle ile. Ve Bu ayrıca adeta bana şeyi hatırlatıyor. İşte Sovyetler Birliği'nden Rusya'ya geçişte piyasa ekonomisi de biliyorsun muazzam orada tabii kamu mülkiyeti hakimdi. Çok büyük şirketler alelacele özelleştirildi ve tüm işte meşhur o milyarder Rus oligarklar o yağmadan doğdular. O yağma sayesinde bugünkü hale geldiler. Böyle bir şey de servet transferi de kapıda ve bu tabii ekonomi üzerinde de diğer bir olumsuz etki yaratacak. E oradan bankalar üzerinde ciddi baskı ha, bir de onu soracaktım. Başladı. Şimdi bankaların üzerinde de bir başka durum var. O da konuşuldu. Yani şeylerden yani bunlar bir de şunu da yani bu söylem de tuhaf. Yani ya piyasa ekonomisini benimsemişsinizdir ve mülkiyet haklarını temelde Zaten birçok açıdan da böyle bir dünyaya entegre durumdasınız, anlaşmalarınızda vesaire, fiili durum bu. E şimdi siz diyorsunuz ki bankalar feragat etmeli. Şimdi yani uzman evet, yani... piyasa mekanası da inanmıyorsunuz. Şimdi bu kredi faizlerini indirin demeye başladılar, onu da göstermelik yapıyorlar çünkü mecbur kaldılar kahramanlığınızı, vatanseverliğinizi gösterin deniyor banka yöneticileri Bir arada Ama da tefeci banka, de dediler. Tabi performanslarını düşürmeye başlayınca bu sefer mevduata sıra gelecek. Mevduat fazilerine belki karar alınacak, düşürün denecek. E bu Avrupa Birliği ile zaten müzakereler askıya alınırsa ekonomik Kopenhag ekonomik kriterlerine de artık zaten onlar sarsılmaya başladı. Hani siyasi kriterler zaten bence çöpe gitti. Şimdi onlar da sarsılmaya başlarsa yani bu, bu çok temel bir rota değişikliği ortaya çıkabilir. Evet bu da, bu, da tabii bence kriz. Bence bu, bunu ben hiç inanmamıştım yani böyle bir şey olabileceğini ama ne inanılmaz şeyler oluyor hem memlekette hem dünyada. Evet şimdi ee, mesela e... bunu düşünmeye başlamak lazım. Evet yani çok sıcak, bir En de... sıcak gelişmeler bunlar. Bunlar an, bir da ya, şeyden, de şeyden. Alınma Birliği bu meydan okumaya ne cevap verecek? Çünkü siyasi olarak Kopenhag kriterlerinin çiğnendiği o kadar açık ki bunu zaten herhalde birkaç güne kadar raporda açıklanacak değil mi? Evet. E Avrupa Birliği raporu en sert rapor, en eleştiren rapor deniyor. Herhalde o raporda da bilmiyorum bu vurgulanacak denecek ki artık siz Kopenhag kriterlerini yerine getirme konusunda sınıfta kaldınız. Hani bugüne kadar idare edildi ama Artık idare edilmeyecek hı hı. noktaya geldi. Bunun da doğal sonucu ve o zaman biz de müzakereleri askıya alıyoruz. Siz bunları tekrar e, bu kriterleri yerine getirinceye kadar bekleyeceğiz diyebilirler. Bilmiyorum da, ben de kestiremiyorum çünkü onlar da Türkiye'nin ondan sonra nereye savrulacağını çünkü her şeye rağmen Türkiye önemli bir ülke, önemli bir müttefiki batının. Aa, bir, bir savrulmaya başladığı zamanda da tabii ki bunun şey de var, bedeli de var Batı için. Onun için tereddüt ediyorlar. Yani nasıl sonuçlanacağını ben de bilmiyorum. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Evet, yani oportunist davrandıkları da Batı basınında sık sık haklı eleştirilere tabi olan bir şeyle ortaya çıkıyor. Fakat Asıl burada tabii bir de yani daha önce şimdi Trump'tan bahsettik başka problemlerden ama şeyleri de bunlara eklememiz lazım. Yani siyasi bakımdan çok ciddi bir neredeyse krize doğru türbülansa giren bir ülkeden bahsediyoruz. İşte hem Cumhuriyet, önce şeyle başlayan. Ee, üniversitelerdeki tasfiye ile başlayan ye, gene yani son geçen haftanın evet. gelişmeleri arkasından işte Cumhuriyet Gazetesi'nin yazar ve yöneticilerinin hapse atılmasıyla sonra e, Halkların Demokratik Partisi eş başkanları ve milletvekillerinin evet. tutuklanması sayılır da onu oldu ve bunun devamında da şimdi e, Cumhuriyet yani Cumhuriyet Halk Partisi'ne de Soruşturmalar evet. açılmasıyla beraber ana muhalefet partisi. Yani çok ciddi bir siyasi türbülansın... Bunu çok yerinde oldu. Mesela Başbakan'ın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin yaptığı açıklamaya karşı yönelttiği şeyler, sözler... Yani sıranın Cumhuriyet Halk Partisi'ne de geldiğini ya da gelebileceğini... İma ediyor Evet gösteriyor Evet yani o yüzden yani muhalefete hiç tahammülü olmayan bu kadar gazetecinin yüz küsü gazetecinin tutuklanma yani andi diyelim ki dava açtın neden tutukluyorsun ee, oraya gelinceye kadar yüzbine yakın insan hücnden atılıyor bunların darveyi bir fil karıştığını dair ya da ondan sorumlu olduğuna doğru yargının herhangi bir kararı yok henüz. Davalar başlamamış bile. Bu insanları işinden atıyorsun ve istiyorsun işte ki o hal kanunları çıkartıp bunlar hiçbir şekilde hiçbir hukuki yola da başvuramazlar. Şeylerini, haklarını arayamazlar. Diyorsun şimdi daha arttırılabilir örnekler. Şimdi böyle bir ülke Allah aşkına Avrupa Birliği ile müzakere eden bir ülke değil ki. Evet. Yani o o niteliklere sahip bir ülke değil. Düzeltiyorum. Müzakere eden bir ülke ama artık evet. o müzakere etme niteliklerinden çoktan çıkmış bir ülke. Şimdi Avrupa da aslında zor durumda çünkü bunu onlar da görüyorlar. E bunun mantıklı sonucu o zaman biz de müzakereleri askıya almamız demek ama işte o noktada bu sefer bunun ortaya çıkartabileceği Avrupa açısından fatura da ortada. Yani bir taraftan bu Sur Suriyeli mülkeci tabii tehdidi var. Öbür taraftan Türkiye'nin savrulma, yani Türkiye'nin ekonomisi kötüye gittiği zaman tabii biz bunun acısını, cefasını çekeriz. Ama Avrupa'ya da bir miktar dokunur. Ama daha da önemlisi stratejik açıdan nereye gideceği belli değil. Rusya'yı görüyorsun nasıl kıs kıs şey diyorlar, ellerini ovuşturuyorlar ve çomak sokmak için bu batı ile olan Türkiye'nin ilişkilerine... Korkillemek için neler neler en son bir eski istihbarat şey miymiş görevlisi mi bilmiyorum bir stratejik kuruluşun başkanı dediğimi söyleşi verdi. Aa, neler anlatıyor? Evet yani bunlara şeyi de eklersek işte senin yazında da önemli değindiğin altını çizerek yani gerek Uluslararası Parafonu IMF'nin gerekse de iyi bir EBRD'nin yani EBRD Avrupa Bankası'nın... Evet. Çok ciddi uyarıları ve hem büyüme hem de cari açık ve enflasyon öngörüleri konusundaki tahminlerini de şey yapınca Durumun bayağı bıçağın kemiğe dayandığı bir şey haline geldiğini görebiliriz Çok kaygı verici yani ve bütün artık şey söylemleri de Havada kalmaya mahkum gibi geliyor bana sen ne dersin bilmiyorum ama yani işte Türkiye'de dünyanın en gelişkin ifade özgürlüğü, gazeteci hapiste yok filan lafları artık söylenemeyecek hale geldi. Ya bunlar hakikaten kara mizahtı zaten. Evet, Akademiya, medya, parlamento ve ekonomi. Yani şu, tabii ki kendi seçmen tabanının belki büyük bir kısmını onu bilemiyorum inandırıyor olabilir. Ee, bu arada tabii şeyi de unutmayalım yani kendi seçmen tabanına ikna ettiğin zaman e, her şey olumlu gidecek demek değil. Tam aksine maceralara açık hale de gelebilirsin. En son örneği Brexit mesela. Referandum oldu ne oldu? İkinci örnek Kolombiya'da işte meşhur referandum birkaç bin oyla. Evet. barış süreci o kadar zahmet edilmiş 50 yıldır süren iç savaşı son veren barış torpillendi. E Bizde de yani ne olacak ki koy idam cezasını referanduma geçeceği garanti. Bugün bir de bir şey gördüm anket gördüm e, hangi şirket yapmış o RC mi? neydi tam aklımda tutamadım. E, sorulardan bir tanesi işte Avrupa Birliği ile E, ilişkileri önemsiyor musunuz? Ya da ne bileyim ben ona benzer bir şey. E, %80 küsur önemsemiyorum cevabını veriyor. E, önemseme o evet. zaman tamam köprüleri asalım bak bakalım ne oluyor. Iş i̇şte var. bu köprü meselesinin yani temel ayaklarını da oluşturan bir toplumun ana direkleri diyebileceğimiz kurumsal şeyleri işte akademiya başta olmak üzere medya ve parlamentoda gittikten sonra bir de ekonomik temeller, kuruluşlar, kurumlar da çöküntüye doğru giderse zaten artık toplumda anomiden başka bir şey beklemek çok kolay olmayabilir. Hayır değil. Be. Tarihte hep milliyetçi popülizmlerin ne kadar büyük facialara yol açtığını biliyoruz yani. Bunun son örnekleri de yavaş yavaş tekrar ortaya çıkmaya başladı. Ki Trump'ın, Trump, onu da evet. bitirelim istersen yani bu Trump'ın, işte sürpriz demeyeceğim sende, ben de bekliyordum diyorsun. Ben ama her şey, hemen şeyin, şeyin Icleri, Hillary Clinton. Hillary Clinton'ın Clinton seçilebileceği umudundaydım. Trump'ın aslında sonuçta Amerika'da seçmenin az da olsa bir kısmının Hillary'e kıyasla daha fazla oy alması bu milliyetçi popülizmin sonucu. Bu Avrupa'da da zaten. Evet Macaristan, gibi, Polonya içinde. Bunun sonu hayra alamet değil. Evet yani Hillary Clinton'ın adını unuttun ama bana sorarsan kendi bile kendi adını unutmuş olabilir. Böyle bir türelim. <gülüyor> <gülüyor> çok... Onun için de herhalde çok büyük <gülüyor> bir şok bilmiyor. Evet evet eminim. Ne kadar böyle bir ihtimali <gülüyor> dikkate alıyordu. Ee, bizde de Türkiye'de de milliyetçi popülizm çoktan zaten yükselmekte. Ee, evet. Ama daha henüz e, vahim sonuçlara, vahim hatalara Tam yol açmadı ama bunun eşiğindeyiz yani. Evet aynen öyle. Çok teşekkürler Seyfettin konuşmaya teşekkür devam edeceğiz. Görüşmek üzere. Seyfettin Gürsel Ekonomik Gidişat Açık Gazete Pata pata. Çok ünlü şarkılarından biri Miryem Makeba'nın Onun ölüm yıl dönümünde Çaldığımız 3. parçaydı bugün Açık gazetede Ve kendisine bir günaydın daha demiş olduk Bu şekilde 9 Kasım 2008'de Hayata veda etmiş 1932 doğumlu Meryem Makeba Aktivist, müzisyen Ve insan ee, Evet Evet Bu arada Trump meselesiyle ilgili devam edersek bıraktığımız yerden birkaç şey daha söyleyelim. Yani genellikle yazılarda ve analizlerde e, pek çok güğünü dile getiriliyor. İşte Kukluks'la dahil olmak üzere ırkçılardan, aşırı sağcılardan, proto-faşistlerden ve faşistlerden büyük destek aldı ama iklim değişikliği konusundaki büyük yıkım, konusunda henüz fazla bir ses çıkmıyor. Beysun Gökçin'de Trump seçilmiş. National Geographic Channel'ın şey yapmış, çizimini yapmış. Kapak gibi suların altında başlarını zor çıkarmış iki kişi konuşuyorlar. Biri Trump seçilmiş diyor, öbürü daha bir küresel ısınma başladı işte diyor. O şekilde vermiş Beysun Gökçin'de de arkadaşımız açık deniz programcısı. Ve e, İstanbul'da da yarım asırlık sıcaklık rekorunun kırılmış olduğu haberini de ekleyelim bu iklimle ilgili şeylere. Meteorolojiden sağ nakyaş uyarısıyla birlikte İstanbul'da 1962'den bu yana en sıcak Kasım günü geçirilmiş. Sokakta halen tişörtte dolaşan insanlar var. Evet. E, yani Dört ilçede elli dört yıllık sıcaklık rekorlarının kırıldığı haberi var. Eyüp, Çekmekköy, Beykoz ve Tuzla'da. Hürriyetin Hı. haberiydi bu da. Hadi müjdemi de isterim. Meteoroloji dördüncü bölge müdürü Davut Öztürk, Kasım ayında, aynı zamanda Aralık ve Ocak aylarında da Antalya'da mevsim normallerinin üzerinde olacağını söylemiş hava sıcaklıklarının. Evet. Eşte Trump'la beraber kutlarız bütün bunları. Şimdi Marion Abel gibi korkunç kok biraderlerin temsilcileri gibi korkunç insanları da iktidara geldiğini, görev başına geldiğini söyledik. Thomas Frank'ın yazısından bahsetmiştik. O da şey diyor, kendimizi aldatmayalım. İyi şeyler belki yapabilir diye düşünenler varsa da pek öyle bir şey kazanacağımız falan yok diyor. ...salı günü olan... ...bir felakettir... ...hem hmm. liberal düşünce için... ...liberalizm için... ...hem de bütün dünya için... ...ve başkan Trump... ...eski rakipleriyle hesap görmeye... ...başladığı zaman... ...başka ülkelerle de kavgalara giriştiğinde... ...ve özel... E, ...özellikle de mülteciler... ...bir grup insan için... ...deportasyon polisi... ...sınır dışı polisini de harekete geçirdiği zaman... Bunun pişmanlığını yakında görmemiz çok muhtemeldir demiş. Ve asıl açık soru üzerine odaklanalım şimdi diyor. Ne ne hangi ne halt etmeye yapıldı bu iş ve nasıl kötü gitti? Baştan başlayalım diyor. Neden Hillary Clinton'ı seçtik? Yani aday olarak yani... Evet, çünkü şey deniyor ciddi bir CV'si var çok kampanyada iyi çalıştı tamam ama e, olabilecek en yanlış adaydı bu e, öfkeli popülist hareket karşısında diyor çünkü e, bütün ülke bir dışarıdan biri sistemin dışından birine özlemini gide, şey yaparken Sanders kampanyasında açıkça görüldü bu ...dışarıdan bir ...sosyalistim diyen biri... ...bütün gençlerden... ...anormal bir ilgi görmüştü... Ee, ...onun yerine... ...bir... ...içerden birini getirdiler... ...bir teknokratı... ...diyor böyle... ...bir ince ayar yapacağım... ...halbuki ince ayar falan değil... şeyi avaz avaz... ...sisteme karşı balyoz isteyen... ...kalabalıklara ince ayar getirecek... ...bir teknokrat önerildi diyor... Ve Demokrat Parti'nin liderleri de her şey bankalarla olan bağını bildikleri halde savaşkan yanını bildikleri halde yani Şahin tarafını ve özellikle de bu ticaret meselelerindeki büyük yumuşak karnını bildikleri halde gene de ve Trump bunların tamamını da sonuna kadar sömürdü diyor kampanya sırasında. Bütün bunları biliyorlardı. Hatta e-mail serverındaki özel e, dalaveraları da bildikleri halde gene de onu destekledi. Liberal şey diyor, kesim. Hatta Clinton vakfının da gayet karanlık, alıca karanlıktaki ilişkilerine bildikleri. Oportunizm tamamen. Evet. E, Oportunizm hakim oldu diyor. Yani Trump faşist ise e, liberallerin sık sık söylediği gibi Demokratlar o zaman onlara karşı doğru dürüst bir aday getirmek zorundaydılar diyor. İçeriden birini değil diyor. Ve yani, o portinizm hakim olduğu tamamen diyor. Ve Clinton'ın destekçilerinin medyadaki destekçileri de akıl almaz bir şey yaptılar diyor. Durmadan onu övdüler Clinton'ı Hillary'i. Yani Madonna'nın söylediklerinden çıkan. Robert De Niro'nun açıklamalarına kadar her şey bu şekilde gerçekleşti. N nasıl bir pozitif etkisi olduğunu o zaman da anlamamıştım. Halen anlamıyorum. Tam tersine diyor işte e, Thomas Frank. Negatif etkisi oldu diyor. Antipatik. S anti sinirlendirdi insan zaten öfkeliydiler. Yani ben toplamış şeyini... Hilary'in hiç kusuru yoktu diyor mesela şeye bakıldığı zaman basına bakıldığı zaman hemen hemen kusursuz sunuldu. Arada diyor. bir mailleri işte okunuyordu çeşitli belgeler ipşa ediliyordu o da her yerde görünmüyordu yani. Süper avukat hukukçu ve azize gibi biri kadınları çocukları koruyor ve sosyal adalet savaşçısı filan skandalleri gerçek değildi ekonomi gayet iyi durumdaydı Amerika zaten büyüktü işçi sınıfı da desteklemiyordu Trump'ı ve destekleyenler varsa onlar da zaten yanılmış insanlardı ırkçılık da işte bir sebepti de filan deniyor asıl büyük problem diyor kesinlikle aydınların ihanetidir diyor liberallerin kronik böyle kendinden memnun zenginlerin liberalizmi diye yazmış bitirirken yazısını Frank Thomas Frank ve şey diyor orta sınıfa ihanet etti şimdi de kendi seçilebilirlik şanslarını da mahvetti ihanet etti ee, yani bu comfort zone dedikleri işte şey alanında rahat hareket edebilme alanındaki demokratlardan yeter olsun diyor onların o kendi iç Washington sistemlerinde Clintonizme de yeter olsun Ve onların kendi yüksek böyle mesleki e, elit tavırlarına da, e, profesyonel sınıf tavırlarına da yeter olsun diye bitirmişiz. Emi Schumer gibilerinin. Emi Schumer gibilerin Madonna'nın programa katıldığı komedyen gibi işçi de insanların. Bu profesyonel tavırlarından ötürü insanlar nefret ettiler bu kampanyadan. Ve kaçındılar bana kalırsa. evet e, Sonuçta da bu ortaya çıktı. Hox Child'ın... Komisyonlar üzerinde 4 yıl böyle büyük bir emekle sosyolog Ali Russell House Child'ın yaptığı 4 yıllık büyük emek sonunda ortaya çıkardığı tablodan açıkça o çıkıyordu. Solcular, liberaller asla el uzatmadı bu yok olan beyazla orta alt sınıfı ve yapabilseler de çok farklı olabilirdi. Sanders öyle değildi. Yani son yaptığı açıklamasından sonra da bunu anlayabilmek mümkün. Mesela Cumhuriyetçi adayı Donald Trump'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanlık Seçimleri'nde elde ettiği bu zaferden sonra Sanders, Trump çalışan ailelerin hayatlarını iyileştirmek için politikalar yürütme konusunda ciddiyetini devam ederse ben ve diğer ilericiler onunla birlikte çalışmaya hazırız demiş. Eğer bu konuda kararlıysa. Ve sonra da yani Sanders Trump'ın öpücüs seksist, yabancı karşıtı ve çevreye düşman politikanın izlemesi halinde ise onun tam tersi durumunda, bu durumun tam tersinin olacağını belirterek o zaman güçlü bir şekilde onu muhalefet edeceğiz demiş. Ve yorulduğunu söylüyor Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan insanların aslında Trump'ın da aynı şekilde bu yorgunluktan bahsettiğini de söyleyebiliriz. Evet. İnsanlar Ozchild'de diyor ya kendilerini kendi ülkelerinde yabancı hissetti. Öyle bir yorgunluk ve öfke vardı diyor işte. Sanders'a bu seçimden sonra seçim sonuçlarından sonra demiş ki insanlar düşük ücretler karşılığında uzun saatler çalışmaktan, düşük ücretli işçilerin Çin'e ya da diğer düşük ücretli işlerin Çin'e ya da diğer düşük gelirli ülkelere gittiğini görmekten, milyarderlerin gelir vergisini ödememesinden Parasızlık yüzünden çocuklarını üniversiteye gönderememekten yoruldu demiş. Bunun bazı kısımlarından faydalanan da Hillary Clinton değil Trump olmuştu ve seçim kampanyasını bu söylemler üzerine kurmuştu. Çin politikası mesela bunlardan bir tanesiydi. Ve kazandı seçimleri ama bir diğer taraftan söyleyen Sanders'ın şey, yaşına bakarak, sağlık durumuna bakılarak bir şekilde yoldan resmen atıldı. İtildi kenara. Evet. Bu arada Yeşil Parti eh Gstein Doktor partisi de %1 oy almış öyle mi? Evet öyle okudum efendim. Maalesef, kötü. Evet şimdi mesela 100 günlük planına da kısaca göz atalım. Dear Draft Fulton, Fulton şeyden e, Common Dreams e, sitesinden yazmış. Bir ilk o gelir gelmez şeye. ...ilk gün, 100 gün planı var bir tane... ...Amerika'yı tekrar büyük yapmak için... ...üç aydan biraz fazla bir zaman içinde... ...ikincisi de... ...ilk gün görevde yapacağı şeyleri de... Say ...saymıştı, onları toplamış... ...ve on maddelik bir şey çıkmış... 2 milyon... ...bir kere suç işlemiş... ...illegal... ...göçmenin derhal atılması... 2 milyon insanın atılmasından bahsediyoruz... ...ülkeden... ...ikincisi... Bütün kanun hükmündeki kararnamelerini Obama'nın şey yaptı hepsinin iptali. Hı hı. Üçüncüsü göçmenliği böyle teröre yatkın bölgelerini hangileri ise onlar orada yeterince denetim yapılamayan yerlerden çıkarmak, oralara göç, göçü engellemek üç Üç oluyor. Dördüncüsü Affordable Care Act diye böyle sağlık e, sisteminde yapılacak bir reformu iptal etmek e, yerine başka şey koymak. İşte daha önce söyledik ki Keystone XL en büyük petrol, kara dedikleri gibi bir petrol boru hattını tekrar yaptırmak. Altı fosil yakıt üretimindeki bütün kısıtlamaları kaldırmak akıl almaz bir program aslında yedi yüksek mahkemeye en sağcı adaylardan birini getirmek hemen yargıçlardan 8 Amerika Birleşik Devletleri'nin iklim değişikliği programlarındaki bütün paraları kesmek 9 yeni federal regülasyon düzenlemelerin hepsini yani her getirilen düzenlemeye karşı iki tanesinin serbest bırakılması Ve onuncusu da Sanctuary City denilen bir şey var. Yani böyle sığınılan yerler var, şehirler. Onlara da federal yardımı kesmek. Yani tam anlamıyla bir şok doktrini. Çok korkunç tipler var. Mesela Rudy Giuliani eski e, New York valisi miydi? Ve Sara Peylen'i hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum efendim. Onları da göreve getiriyormuş. Her ikisini de Sara Peylen'den Yani hiç hata yapılacak bir şey yok diyor. John Nichols da yazmıştı. Nation dergisinde. E, tam anlamıyla geldi. Bundan daha berbat bir şey olamazdı diyor. Yıllardır Amerikan politikasını içeriden izleyen birisi John Nichols. Trump şimdi Cumhuriyetçi Parti'nin başında. Kavga mavga diyorlar. Yok böyle bir şey diyor. Ve Benim, e, Naomi Klein'dan aktarırsak, bunu ben söylüyorum, canlı Nichols değil, şok doktrinini uygulayacak, yani yürütmeyle yasama birleşti. Çünkü bu arada seçimlerde hem senatoda hem de temsilciler meclisinde de şey oldu, demokratlar çoğunluklarını korudular. Cumhuriyetçiler. Yani, Cumhuriyetçiler, demokratlar dedim yanlış affedersiniz. Ve şimdi yürütmeyle beraber birleştiği zaman harekete geçer ve hızla harekete geçer. Göreceğiz sonuçlarını diyor. Yani dinci sağ, T-Parti, şirketlerin yönetimi ve neokon kanatları harekete geçecek. Kukul Kısan? Tabii o da var. Desteğini söylemiş zaten. Özgür Mumcu da yazıyor Trump'ın zaferinde. Bu köşedeki ilk yazımda diyor, Cumhuriyette, Macaristan Başbakanı Viktor Orban hakkında yazmıştım. Ve aralarında Türkiye'nin de olduğu bazı ülkeleri özgürlükçü olmayan demokrasi olarak örnek aldığını söylüyordu diyor. Şimdi Donald Trump, kula, kula, kula, kula, memnun, Almanya'daki neonaziler el çırpıyor Fransa'da Marine Le Pen, gözünü başkanlığa dikmiş, Milli Cephe Partisi, Onların dünyası yıkılıyor, bizim dünyamız kuruluyor diyor. Orban, Trump'ın başkanlığını şahane bir haber ve demokrasinin zaferi diye kutsamış. Memlekette ise hisler karışık diyor. İktidar yanlısı, yorumcuların çoğu Trump'ı destekliyordu. E i̇şte o İslam karşıda söylemlerini evet. söylemeseydi, şimdi herkes kutluyordu ya. Evet, onu diyor. O da zaten Amerika'da Müslümanları sokmayacağını söyleyen, seçmen tabanın önemli bir kısmı İslam düşmanı olan, Amerika'nın yeni başkanına duyulan muhabbet ilginç. Henüz adayken muhtemelen kazanamaz diye Trump'a belirliştiren İstanbul'daki Trump kulelerinin adının değiştirilmesini talep eden Erdoğansa temkinli bir açıklama yaptı. Hayırlara vesile olsun dedi. Bu görüştü de. Hayıra yorumak istiyorum dedi. Hayıra yorumak <gülüyor> istiyorum. Ancak reisçi kalemlerin coşkusuna bakılırsa siyasal İslamcı iktidar İslamofobi ile oy toplayan Trump'la sarmaş dolaş olmaya çabalayacak. Aslında pek de şaşırtıcı değil. Erbakan da babal öpenle pek sıkı fıkıydı. Hatta onu ağırlamıştı Altınoluk'ta diyor. Suriye durumu ne olacak? Suriye'de Esad ve Rusya yönetimiyle Esad rejimi ve Rusya ile anlaşıp savaşı bitirme kararı alacağını da söylüyordu aynı zamanda Donald Trump. Türkiye'nin bu mağlup olması manasına gelmiyor mu bir diğer taraftan da? Yoksa da, Türkiye bu olayda da mı galip çıkacak? Galip. Hükümet her daha doğrusu. Da her durumda. İşe iyi tarafından bakalım diye bitirmiş Özgür Mumcu yazısını. Mıhmıntı merkez sol yerini yeni teknolojilere, biraz önce konuştuğumuz şeyi o da yazmış. Merkez sol yerini yeni teknolojilerin üretim ilişkilerini etkisine kafa yoran, sınıfı ve kimlikleri birbirlerini boğdurmadan savunan, kararlı ve devrimci yeni bir söyleme bırakmak zorunda. Krizi fırsata çevirmeli. Trump'ın zaferini bir şok değil bir uyanış çağrısı olarak değerlendirmeliyiz. Hiç bu kadar açık olmamıştı sanki. Turnusol kaydı gibi. Trump'ı destekleyenler ve desteğini sunan insanlar politikacılar ve Trump kampanyasının içinde bulunanlar fosil yakıt endüstrisinden nazilere kadar e, Kul Kul kadar belli. Kim olduğu belli. Mücadele edilmesi gereken kişiler belli. Destek verilmesi kişiler, verilmesi gereken kişiler belli. Hiç bu kadar açık olmamıştı. Hiçbir işten pazarlık yok olaydı. Artık herkes ve saflar net bir şekilde bir araya gelmeye başladı. Bunu gördük de insanın harekete geçesi geliyor açıkçası. Evet. Önemli. Zaten vakitte kalmadı artık. Yani bir tarafta Dakota, Kuzey Dakota'da yerliler son son savaşlarını veriyorlar denebilir. Bir tarafta Cerattepe'de de öyle. Türkiye'de de aynı durumdan bahsedebiliriz. Bu arada Cumartesi günü su hakkıyla ilgili önemli bir uluslararası forum yapılacak iki gün boyunca Cumartesi, Pazar, İstanbul Boğaziçi Üniversitesi'nin bizim iklim değişikliğini iklim değişikliği konferansını yaptığımız kampusta onun da belki Cuma cuma günü yarın konuşma fırsatı buluruz 5-10 dakika ve şey Yani başarılı olamayabiliriz diye yazmıştı. Korku politikalarına karşı çıkmak başlıklı yazısında Chris Hedges son yazısında ama öyle olsun yani hiç olmazsa bizden sonra gelenler diyor ben de bir baba olarak konuşuyorum çabaladığımızı söyleyecekler diyor yani şirket güçleri kendileri ölüm pençelerine bizi almış olan şirket güçleri hayatlarımızı yok edecek ...benim çocuklarımın hayatında yok edecek, sizin çocuklarınızın hayatında yok edecek, e, ekosistemi de, hayatı mümkün kılan ekosistemi de yıkacak, yok edecekler diyor. Bunu e, bizden sonraki gelecek nesillere borçluyuz diyor. Bu kötülüğe ortak olamayız. E, tıpkı iyi Almanlar gibi olmaktan kaçınacağız diyor. Nazi dönemindeki olduğu gibi. Çünkü diyor... Ben, i̇yi Almanlar neydi? İyi Almanlar gözcümanlar yumanlar. Bilmiyorduk. Kan, sessiz kanal. Görmedik, duymadık. iyi zannettik. Diyenler. Toplama kampındaki dumanları evet, evet. kömürlerden çıktığını zannedenler. Evet, evet. Onlar, Olay böyle orası kurtarıldıktan sonra cesetleri toplarlarken farkına var anda. Evet. İyi Almanlar onları da. Öyle olmak istemiyoruz. Bunu reddedeceğiz diyor. Mecburuz bunu çocuklarımız gelecek nesiller için diyor. ...ve ben e, faşistlerle... ...şöyle bitiriyor yazısını... ...heciz... E, ...faşistlerle ben... E, ...savaşıyorsam... ...kazanacağım diye değil diyor... ...ben faşistlerle savaşıyorsam... ...onlar faşist olduğu için savaşıyorum... ...diye bitiriyor yazısını... Evet. ...öyle bir e, durum var... ...şimdi son birkaç... ...dakikamız varken... ...şeyi de söyleyelim... E, ...Trump mesele... ...çok önemliydi... ...ama haber takip yapmamız gereken başka konular da var bir haber takip yapmamız gereken konuyu ben hemen kısaca geçeyim e, cezaevlerindeki bu darbe girişiminden sonra cezaevindeki intiharlar devam ediyor en son 19 rakamını vermiştik yanlış hatırlamıyorsam evet. 20 oluyor bu rakamda şimdi e, FETÖ'nün darbe girişiminin ardından başlatılan soruşturma kapsamında örgütün sosyal medya hesaplarından Fuat Avni'ye bilgi aktardıkları iddiasıyla tutuklanan İstihbarat Daire Başkanlığı'nda görevli mühendislerden Burak Açıkal'ın cezaevinde yaşamına son vermiş intihar ederek e, 40, 40 kale cezaevinde intihar ederek hayatına son verdiği haberi var. Bir kısmına bunların intihar ediyorlar bir kısmı şüpheli ölüm bir, anlaşılamaz feci bir durum var yani 20 yaklaşık bizim saydığımız hesap doğruysa 20 civarında oluyor bu 15 Temmuz'dan bu yana. Evet bağımsız gözlemcilerin de bu konularla alakalı bir araştırma yapmasına ya da gözlemci statüsünde bulunup oraya girmesine izin verilmiyor. Yani 4 ay içinde Çok büyük bir şey. Öte yandan bir müjdeli haber var. Bizzat bize de geldi. MÜSİAD fuarında ilk kez tanıttığı, tanıttığı NATO standartlarında yüksek balistik ve mayın koruması seviyesine sahip 4x4 taktik tekerlekli zırhlı muharebe aracı Hızır gelmiş. Hızır NATO standartlarında mı? Hı hı. Ya hani... katmerciler şirketinden geldi bana ha, Tomacı mı? Tomacı katmerciler <gülüyor> evet. mi? Şimdi zırhlı mı yapmaya başlamıştık? Işte. Evet. E, zaman değişti tabii Zırhın... Gezi Parkı'ndan sonra zırhlı, darbeden sonra darbe girişiminden sonra Gezi Parkı'ndan sonra Toma, darbe girişiminden sonra zırhlı Bizim... Bir sonraki aşaması ne? Savaş sırasında da tanklı mı? Ee, Hızır var Nefer zırh sistemi de var Bunları tanıtmış B Bizzat Cumhurbaşkanı açmış Katmercilerin sahibi eski Adalet ve Karalıkma Partisi milletvekillerinden Erol Katmerciydi. Yanlış hatırlamıyorsun. Evet, ben de hatırlamıyorum. Adını bize göre. Güçlü Muharebe Aracı, Zırhlama Sisteminde ileri Teknoloji. Bir de Khan var. K-H-A-N ama. Khan diye okuyacağım. Nusret Fatih Khan gibi mi? Evet. O da... E 4 x 4 katmarch demiş 4 x 4 taktik tekerlekli zırhlı personel taşıyıcı ailesinin ilk üyesi gelmiş Han. Ismail Katmarch. Toma emniyetin güvenli dostu. Han dediklerine göre Hindistan civarında da Asya ülkelerine de pazarlanmak isteniyor olabilir mi? Olabilir, Han. çok olabilir. Hızır kan, nefer, hızır sistemi ve Toma'yı sergilemişler. Eee Emine Hanım da katılmış. Ee, Hangi şey? First lady first day'di. O da katılmış. Bizzat açılışını, lansmanını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmış. Hayırlara vesile olur inşallah diye. Bizzat kat mercilerin gönderdiği basın metninden okudum. Peki siz e, TÜBİTAK'ın yeni projesini biliyor musunuz? Yeni yerli silahını? Yok, duymamıştım. İsmi Sapan. Güzel. Sapan. Sanayi Bakanı Özlü geçtiğimiz en sonunda bunun tanıtımını yapmıştı. Yeni bir silah resmini paylaşmış. Sadece Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere'de olan teknolojiye sahip olan sapan sesten 10 kat hızlı gidebilen barutsuz mermi atabiliyormuş. Aynısı şey half da vardı. Neyse dakikada 10 atış yapabiliyormuş ama şimdilik e, ileride e, Railgun deniliyor bunlar işte. E, ne? Railgun mı? Railgun. Şey böyle. Yani kullanıyorsanız Bilgisayar çeşitli oyunlarda bunlardan kullanılanlar vardı. Neyse silah en uygun şartlarda dakikada on atış yapabilme özelliğine sahipmiş ama teknik özellikleri ve kullanım adına henüz konusunda henüz bir netlik kazanılmış olsa da testlerin ardından açıklanacakmış. Envantere girmesi bekleniyor Sapan. Evet bizim tabii Turuncum'du, şey güzel. yürürlükte harika üstün teknolojiyle yaptığımız güçlü araç ve yeni teknolojiyle Türkiye'de bir ilk olanı da biz geliştirdik. Aroma. Korkuttan da bahsetmek Bu arada çok fazla silah çıkıyor. Bunun takibini yapmıyoruz. Korkut da çıktı. Korkut komuta kontrol aracı, 3 adet korkut silah sistemi aracının komuta kontrolünü üstlenen ihtiyaçlara bağlı olan havu savunma sisteminin de içinde barındırabilecek olan yeni bir savunma sistemi öne çıkıyormuş. Hiçbir sistem aromayı geçemez açık radyo olaylara müdahale aracı. Aroma. Peki. Türkiye'de işkence ve kötü Sabahın. muamele yeniden Avrupa Birliği raporuna girmiş. ekonomik kriterinde ise Türkiye'nin Avrupa Birliği ilerleme raporlarında ilk kez gerileme kaydedilmiş. Ama e, Cumhurbaşkanlığı Ekonomik Başdanışmanı iyidir ekonomi demiş. Avrupa Parlamentosu Türkiye raportörü Katipiri de Tayyip Erdoğan'ın Haydi bir an önce gözden geçirin Geç bile kaldığınız ama Gözden geçirdiğiniz zaman ertelemeyin Nihai kararınızı verin diye ee, bir Sert ifadesine cevap vermiş Hürriyetten Güven Özalp'in haberi İlişkileri dondurmak vereceğimiz tek yanıt Demiş çok şey gelişiyor Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Avrupa Birliği esasen Türk milletine izinde terörle mücadele konusundaki İnandırıcılığını ve itibarını yitirmiştir Diye bir açıklama evet. yapılmış o 18 yılın en ağırı olması bekleniyordu öyle deniyor. Ee, ve Avrupa Yalçın Birliği Bakanlığı da sadece hal öyle yazmış. Avrupa Birliği sadece bildiri yayınlayan bir kurum oldu demiş. İkiler kopuyor mu diye çok fazla sayıda haber var. Evet var. Önemli bu. O Ankara katliamı sanından da yeni bir iddia gelmiş. Bakanlıktan geldiklerini ve savcılıkta ne söylemem gerektiğini anlattılar demiş. 105 kişinin hayatını kaybettiği ...ve birkaç çocuk ölmüş deyip güldükleri... ...beraber selfie çektiklerini söyleyen... ...tanıktan sonra bir yeni... ...sanık da... ...böyle demiş... ...aracı aldığımda eylem planı yoktu... ...tedavi amacıyla Ankara'daydım... ...sonra bakanlıktan geldiklerini söylediler... ...ailece de katıldık... ...demiş... Falan. bir Kötü haberde Küba'dan var... ...tam böyle her şey düzeliyor ya... ...turizm gelecek... ...ve oradaki insanlar da aynı şekilde... ...bu turizm gelirinden ihya olacak diye... ...umarken... Küba bu Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçimin ardından bir dizi düşman faaliyetleri karşı koymak için ülke çapında beş günlük sürecek bir asgari tatbikat yapmak üzere birliklerine hazır olun talimatı vermiş. Evet bitirirken Kısa birkaç işte. cümle daha verelim. Evet Cumhuriyet İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'dan Cumhuriyet çalışanlarına bir açıklama yapmış. Cuma günü yarın Türkiye'ye döndüğünü açıklıyor gazetenin başını öne eğdirmemek için dönüyorum dönüş kararını vermemdeki temel belirleyiciler gazetemizin başını öne eğdirmemek Cumhuriyet gibi bir gazetede kaçaklık, firar, suçlu gibi olumsuz iftiralara maruz kalmasına neden olmamak Türkiye'nin demokratik, layık bir cumhuriyet insan haklarına dayalı sosyal bir hukuk devleti olması için yılmadan mücadele eden insanlarına ve Ülkenin güzel geleceğine olan umudunu ve inancını da eylemli olarak göstermek. Bir de mesela kaçma şüphesiyle tutuklanan dokuz arkadaşımızın aleyhinde olacak şekilde bakın işte bazıları nasıl kaçtıysa serbest kalırsa bunlar da kaçabilir şeklinde bir mazereti de kullanabilmelerini engellemektir diyor. Can Dündar'ın durumuna da değinmiş bu o farklı onun can güvenliği yok dönemez diyor yani bu sallanana kadar böyle ayrıntılı bir açıklama yapmış. Cumhuriyeti uzun süredir böyle şey var. Bayağı ciddi bir tutukluluk halleri devam ediyor. Altıncı gün oldu. Bir de düzeltme var. Bizim de paylaşmamız gereken bir Milliyet yazarı nagehan Alçı için adını anmadan yeni Türkiye mağmurlu yaratık benzetmesini yapan Cumhuriyet yazarı Profesör doktor Ahmet İnsel özür dilemiş. Bizim de programcı dostumuz Hürriyet gazetesinde PKK'lı Ahmet İnsel'in 250 bin lirası nedir gibi her yöne çekilebilecek bir başlıkla haber olunca Kafamın tasınlattığını tahmin edebilirsiniz. Bu öfkeyle NTV'deki programa da dönüp bakma imkanım tam olmadığı için çeşitli kanallardan yayımlanan haberi <gülüyor> doğru kabul edip dünkü yazıyı yazdım. Dolayısıyla bu gazeteciden söylemediği şeyler nedeniyle onu eleştirdiğim için samimiyetle özür dilerim ifadesini kullanmış. Nagihan Alçı da Cumhuriyet'in avukatı Tora Pekin'in kendisine... ...yönelik kullandığı ifadelere tepki göstermiş... ...yetkisi olsa işkence yaptırır... ...Ahmet İnsel'i tuzağa düşürdü diyor... ...basın tarihine geçecek... ...üçük gün başlığıyla yayınlanan yazısında... ...NTV'de İsmet Berkan ve Emahmet Tezkan'la birlikte... ...basın odası özel programına gittim... ...moderatör Ahmet Arpattı... ...ben... Bana Cumhuriyet Gazetesi mensubu 9 kişiye yapılan tutuklama operasyonu sorulduğunda cevabım çok net oldu diyor Alçı. Bu 9 kişinin tutuklanmalarına kesinlikle karşı olduğumu ve bu operasyonu çok yanlış bulduğumu söyledim. Hatta bunu 3-4 defa tekrarladım ve bu 9 kişinin cezaevinden hemen çıkması gerektiğini de belirttim. Yayın çıkışı birçok başka mesaj ve çağrının yanında bu operasyonu doğru bulan muhafazakar bir yazarın beni tenkit eden bir SMS'ini de buldum telefonda Ama ertesi gün şoke oldum diyor. Tez, Tezkan ve Berkan da bu operasyonu meşrulaştırmak için yapılan kurgu programında figüran rolü almıştı. Böyle yazılmıştı diyor. Ve şimdi daha da tuhafı hayali bir konuşma üzerine tamamen uydurulmuş bu avukat açıklaması T24 tarafından yaygınlaştırıldı ve birçok gazeteci yazar tarafından da sosyal medya hesaplarında desteklenerek paylaşıldı diyor. Ne T24'ten almıştık <gülüyor> biz de okumuştuk. <gülüyor> T24'ün de notu var. T24'te yayınlanan haber. Sadece Cumhuriyet Gazetesi avukatlarından Pekin'in yaptığı yazılı, yazılı açıklamadan ibarettir diyor. Ve e, e, böyle bir e, Onlar bana haksızlık ettiler Ama ben onlara böyle haksızlık yapıldığında Bunu dile getirmeye devam edeceğim Demiş Nagihan Alçı İşte Ahmet İnsel'den de özür Geldi Biz de paylaştık ve bu yüzden de Bir özür borçluyuz Tora evet. Pekin'in yazısını biz de Burada paylaştık açık gazetede Ve aynı şekilde Özür borçlu olduğumuzu Düşünüyoruz ve söylüyoruz bunu Bu arada Radikal'in arşivi Artık silinmiş Tamamen Radikal Gazetesi'nin Artık hürriyete yönlendiriliyormuş Bu da Öyle bir, mi? Evet çok acayip Çok fazla insan refleks olarak hala Radikal Gazetesi'nin internet sitesine giriyordu Ama artık giremiyor Twitter hesabı da kelebeğe devredilmiş Kelebek ekine Böyle bir Ne durum... dertleri varmış peki? Bilmiyorum silmişler Durum budur e Siteye girilebiliyor hala Hı? Girilebiliyor sitesine Öyle mi? Yanlış bir bilgimi verdim gene. <gülüyor> <gülüyor> Vallahi... Yok yok haberin içerisinde ana sayfa duruyor da ana sayfadan sonra farklı bir habere tıkladığınız zaman şeye gidiyor. Girilemiyor değil mi? Evet. evet önce... Ana sayfa duruyor göstermelik de göster O vitrin oldu. Evet, vitrin her yerde duracaktır. Dur. Bu sefer yanlış haber vermemişiz. Güzeltip evet. özür dilemeye de Ben de yok. sizden özür dileyim o zaman bu vesileyle. <gülüyor> Vitrini aldandım. Evet, Miriam Akebay'la eee başladık, devam ettik ve bir onunla da bitirelim bugün. Ve onun mücadele azmini yansıtan güzel şarkılarından biri I Shall Sing şarkı söylemeye devam edeceğim. Şarkı söylemeye diyor. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. čitkaste.